أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الفجر والليال عشر والشفع والمتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ve defa hakkınkuşu ebla ha ve la billahi Allahımıza sonsuz hamd senalar olsun bizleri tekrar buluşturdu elhamdülillah. elhamdülillah. Cemaatimizle beraber Allah'ım daim eylesin, kaim eylesin. Allah'ım amin Allah. İnşallah önümüzdeki perşembe akşam perşembe bayram tabii. Önümüzdeki bundan dolayı şimdiden Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri İd-i Nehrinizi İd-i Udhiyyenizi i̇d Adhanızı Müteemmen ve Mübarek eylesin Amin, Amin. Allah'ım kurban olduğum Akıtılacak olan Kurban kanlarını Akmakta olan El-Sünnet Müslümanların Kanlarına fidye eylesin ehl-i sünnet Müslüman kanlarının durmasına vesile eylesin. Suriye'nin halasına, Myanmar'ın kurtuluşuna, Doğu Türkistan'ın necatına, Filistin, Gazze'nin kurtuluşuna, Afganistan, Pakistan ve Aktar-ı Arz'ın her neresinde Yemen'den fasa kadar zulme uğramış hapislerde esir olmuş kafirlerin zalimlerin elinde mağlup mağdur duruma düşmüş mazlumların haline vesile eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bayramımızı dostlarının bayramına ilhak eylesin. Amin. Leysel idu limen labisa'l cedid inmel idu limen min minel buid. Hazreti Behlül Dana'nın buyurduğu üzere bayram yeni elbise giyenler için değildir. Bayram azaptan emin olanlar içindir. Leysel idü limen rakibel mataya innemel idü limen el hataya bayram körkemli süslü bineklere, jiplere lüks otomobillere jiplere binenler için değildir. Bayram hataları terk edenler içindir. Buyurduğu üzere dostlarının bayram olarak nitelediği bayramlara ilhak eylesin. Ay. Amin da olan kardeşlerimizin şimdiden Arafat vakfelerini mübarek eylesin açlarını mebruur eylesinzem pleni eylesin. eetisin bizim hakkımızda İslam alemi Müslüman mazvimler el sünnet hakkında yaptıkları duaları şimdiden kabul eylesin Amin. yapacakları duaları kabul eylesin Allah'ın bu seneyi bir dönüş noktası bu bayramı bir miat bir milat olarak el sünnet mazlum Müslümanların dünya üzerindeki Kurtuluşuna ve hürriyetine kurban olduğum vesile eylesin. Amin. Amin Allahumma amin. Allahum salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed. Allahum bi hakkı seyidi Muhammed ve ali seyidi Muhammed takabbal duavatina ve ihtiyacatina, fechif kurbatina. Amin. Allahum salli ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi sallam. Salavatsız hiç dua yapmayın. Hiç dua kabul olmaz. Aman salavatsız durmayın. Nefes almayın yani. Hep Salavat Şerif'e bize rehber olacak inşallah. Dünyada ahirette. Şimdi tabii dersimiz hicce-i Şerif hakkında olacak. Ee, önümüzdeki çok önemli üç gece var. Keşke onlarda da hep sohbet yapabilsek falan işte ama kaç ay, ayda bir gelebiliyoruz Ramazandan beri ante gelebildik. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Ve inşallah sizler de güvenlik tedbirlerine rahat edin. Kapı üstü aranasalar arattırın. Efendim şunu bırak buraya bırakın. Yani sakın aksiliği getmeyin. Aksiliği getmeyelim çünkü mesuliyetli iş olur. Mesuliyete gireriz yani. Bu da insan geliyor buraya mesuliyetli işler var. Ben sizin mesuliyetinizden korkuyorum. <gülüyor> Kendi başıma gelecekten korkmuyorum. E sizi de çağırıyoruz buraya. E güvenlik üzere olalım inşallah. ...Allah emniyetimizi emanımızı artırsın... ...askerimize, amin. polisimize yardım eylesin... Amin. ...güvenlik güçlerimizi muvaffak eylesin... ...Mansur Muzaffer eylesin... Amin. ...teröristleri kahre eylesin... Amin. ...helak eylesin, amin. mahve eylesin... ...Allah'ım amin... ...bu PKK teröristlerine... ...destek veren... ...iç ve dış mihrakları da... ...Allah'ım helak eylesin... ...Allah'ım amin. Allah amin... ...Şimdi Müslüman Kürtler... ...Ehl-i Sünnet Kürtler bunlara destek vermiyor... Fakat eşi bak 550 STK mi ne? Kürtlerden 550 mi neydi? Hepsi yürüyüş yaptılar. Bıktık ya bu PKK'dan dediler. Bu ne zalim dediler ya. Yani onlar en zor durumda. Allah Müslüman ehli sünnet Kürtleri bunların elinden hala eylesin. Çocuklarını dağlardan indirsin. hala eylesin. Allah'ım ne olur ya Rabbi. Analar babalar ağlıyor. O Müslüman ehli sünnet Kürt kardeşlerimi çok zor durumda. Ben onlara herkesten fazla acıyorum yani. Ya Rabbi bu PKK'nın şerini kır ya Rabbi'ne. Bak haberlerde neler çıktı yani bugün yine. Gazete, benim yazdığım gazetede takip etseniz görürsünüz. Siyonist, yani dün vardı bugün vardı Yahudi adamlar PKK'nın içinde. Bizzat Siyonist, Yahudi yani. Yahudiler orada. İngilizler orada, Almanı orada. Bütün dünyanın gavuru yani biz yedi düelle çarpışıyoruz. Öyle PKK birkaç çapulcuyla değil yedi düelle çarpışıyor. Bu kadar ağır silahı bunlar ne? nereden buldu ya? Adam seneler evvel yazıyor işte. Bir büyük elçi anlatıyor bunu. Suudi Arabistan'daki bir toplantıda e, diyor bulundum diyor. E peş seneyi söylüyor yani. Belki de otuz sene mi ne? Değil mi? Suudi Arabistan'da Amerikan yarbayı dedi ki biz işte Irak şöyle olacak. Irak'ta Saddam devrilecek. Şu şöyle olacak. E sonra biz oraya gireceğiz. işte işgal edeceğiz. Ağır silahlar getireceğiz. Sonra ağır silahları orada bırakacağız. Bir sonra çekileceğiz. O silahları kütlere vereceğiz. Onlara devlet kurduracağız. Sonra onların üstüne başınıza bela edeceğiz. Ondan sonra siz onlarla savaşacaksınız. Ya bölüneceksiniz onlara şey vereceksiniz. Vilayetleri vereceksiniz. Ya vermeyecekseniz ...savaşacaksınız, böyle sizi uğraştıracağız. Büyükelçi diyor, aklım şaşırdı. Dedin ki biz NATO'da değil miyiz? Bize saldırı size değil mi? Biz hep bir değil miyiz falan filan? Hala anlamamış, Büyükelçi olmuş, bir şeyde haberi yok. Şu Büyükelçiler bir benden sohbet dinleyip de gönderin ya. Nasıl Büyükelçi ya bu? Olur mu ya demiş. Olmaz ya dedim demiş. Ne konuşuyor bu yarbay? her, her kafayı şaşırttı yedi demiş. Sonra bir subay geldi diyor. Toplantı biri çıkıyor, biri giriyor. Suudi Arabistan'da olmuş bu. Aynı o subay da deyince, ya hadi biri şaşırttı, bu da mı şaşırttı dedim. Demek bunların kararı var demiş, anlamış sonra. Şimdi 30 senelik konuşulanlar, tabii onlar 100 sene evvel yaparlar planlarını. Şimdi bazı gecikmeler olsa da uyguluyorlar. On sonra Saddam'ın devrilmesi, on sonra oraya işgal, ondan sonra o kadar Müslüman öldürülmesi, ağır silahların indirilmesi, şimdi o silahların, Tabi ilk önce Barzani'ye müstakillik verdiler. Barzani sattığım zamanında böyle ötemiyordu ki. Ondan sonra önce Barzani kurdu. Şimdi PYD Suriye'nin efendim tarafında kurduruyor Şimdi onlar darılmıştılar. Şimdi onları barıştırdılar iki gün evvel. Amerikan elçisi gitti geldi gitti gel. Hadi barışın siz Kürtsünüz hepiniz falan. Ondan sonra onları barıştırıyorlar. Orada birleştirirse baya bir yer kazanmış oluyorlar. Kürt devleti adına falan. Ondan sonra bizle savaştıracaklar. Onda başladılar. E PKK'nın eline ağır Allah vereceğiz demişler, E verdiler. E şimdi bütün Yahudi burada, İngiliz burada, Alman burada. Dünyanın gavuru yedi düverle bu Türk e, milleti savaşıyor. Allah'ın bu savaşta ordumuzu Mansur Muzaffer eyle. Amin. Emniyet güçlerimizin galip eyle. Amin. Bu zındıkları, bu kafirleri, bu sünnetsizleri, bu dünyanın bütün gavuruyla işbirlik edenleri Müslümanım dese de Bu gavurlarla işbirlik edip Siyonist Yahudilerle işbirlik edip Bu Müslüman millete savaşıyorsa Onlar da kahreyle ya Amin. Onlar da helak ya Amin. E, Ne lazım bana böyle Müslüman ya Yahudinin ekmeğene ya sürecek Oradan ezan susturuluyor Namaz yasaklanıyor Müslüman Kürtler camiye gidemiyor Ezan okuyamayacak hale gelmiş Sen kalkıyorsun buradan veriyor. Sonra hacim hocayım melleyim mollayım Bana ne senden Hangisi PKK ile işbirliği yapıyorsa, Hacı Hoca da olsa, Sarıklı Sakallı da olsa kahreyle ya Rabbi. Amin. Helak eyle ya Rabbi. Bize, bunlara bize fırsat verme ya Şimdi adamlar bayrağı şey iş Dün evvelsi günde, iki günde konuşuyorlar. Ya sen bayraktan ne istiyorsun? Efendim milleti niye bayrakla yürüyüşe çağırıyorsun? E neyle çağıracağız? Burada parti olmaması lazım. Belli bir sendika olmaması lazım. Mecbur Türk bayrağında bütün... Müslüman Türkler gelip e, Kürt de gelsin buna e, Bizim al bayrağın alında kırmızısında Kürt'ün de kanı var E Tamam Kürt'ün de kanı varsa Sen niye bayraktan rahatsızsın Şimdi bizim o kanda bayrakta Bizim de kanımız var diyorsun Kabul Peki o zaman biz ne diyoruz ki Hiçbir şey lazım değil sadece bayrak olsun demişler E sen bayrağa niye karşısın şimdi Senin kanın olan bir şeyden Niye rahatsız oluyorsun Paçavra çapıt gibi bir şey uydurmuşsun orada Hiçbir manası yok ne olduğu belli değil bir renk Yahudi'den almış, bir renk İngiliz'den almış, bir renk Amerika'dan almış. Serseri bu PKK'nın çaputunu bayrak yerine koyuyorsun da sen bu al bayrak Osmanlı'dan beri, tüm ecdadımızdan gelen bayrak bu. Türkiye Cumhuriyeti'yle bu bayrak ihdas edilmedi ki. Bu bayrak eski. Ecdadımızdan gelen bayrak. Tabi yeşilde kullanmış. Üç yıldızlı kullanmış. Tek yıldızlı kullanmış. Osmanlı'nın son döneminde bizim elimizde resimler var, şeyler var. E bu bayrak sen buna niye karşı geliyorsun? Bundan niye rahatsız oluyorsun ya? Ben şöyle bir teklif veriyorum Devlete Yani hükümet başka, devlet başka biliyorsunuz Devlete söylüyorum ben tabi Ben hükümetler gelir geçer yani Devlete şöyle bir fikir veriyorum Bilmiyorum beni MKK'ya mı alsalar acaba neydi o? <gülüyor> güvenlik şeyi ya <gülüyor> Ya milli güvenlik o kaç harfliydi? neydi unutuyorum işte ...MGK'da ha? ...onu doğru söyledim... ...canım onu 28 Şubat'tan iyi bilirim çünkü... <gülüyor> ...orada biz 9 saat... ...bizim hakkımızda Erbakan Hoca'ya neler ettiler... ...bizi dinlettiler... ...MGK'dakiler bizi tanır ya yani. ...eski MGK şimdikileri tanımayız... ...şimdi... ...bu MGK'ya ben bir teklif öneriyorum... ...ayda bir mi toplanıyorsunuz... ...ne yapıyorsanız yapıyoruz... ...ilk toplantıda Allah olsun rica ediyorum... ...ya zaten olağanüstü hali... ...diyecektim sohbette de, demedim... Bir hafta sonra bir parti dedi onu. Neyse. Fakat artık bu olağanüstü hal mi? yasak çok açık ne lazımsa lazım. Çünkü içeriye cephane doldurdular. Mecburen bir karantinayı alacak ki bunları e, müdahale edebilirsin. Açı takdirde baş edemez. Devamlı kalleşlikle askeri polisi şey ediyorlar. Böyle karaktersiz, böyle şahsiyetsiz, böyle şerefsiz, böyle namussuz bir terörist olur mu ki? Gidiyor polise molotof atıyor adamı yakıyor veya neyse deviriyor neyse bu arada kendi de yaralanıyor yaralanınca ambulans geliyor bu teröristi kurtarma şimdi ambulans teröristi geliyor kurtarma oradan ambulansa yine onu bindiriyorlar polis yine ona vurmuyor etmiyor yaralı madem gitsin hastaneye tedavi olsun orada polise ana avrat sövüyor ya polis sana vur emri varken vurmuyor vur emri almışken seni vurmamış sen ona moletif atıyorsun, yakıyorsun, adam sana yine ambulansa binmene izin veriyor, sen yine buna sövüyorsun. Böyle bir terörist, böyle bir Kürtçü terörist, Kürtçü terörist, ne Yahudi'de bulunur, ne İngiliz'de bulunur, ne dünyanın hiçbir gavurunda bulunur. Böyle karaktersizlik, ancak bu Kürtçüyüm diyen, Müslüman eli sünnet Kürtleri söylemiyorum, bu Kürtçüyüm diyen PKK'cılarda bulunur. Rabbim belalarını gökten inzal eyleye. Azaplarını irsaleyle, eyleye. Allah'ım kahrumahu perişan Amin. Amin. Cuma gecesi hürmetine. Zülhücce-i Şerife hürmetine. Amin. Dört haram ay hürmetine. Amin. Dört haram ayın en büyüğü Zülhücce-i Şerife hürmetine. Amin. Şu gelecek terviye gecesi, arafa gecesi, nahır gecesi hürmetine. Amin. Kurban bayramında dökülecek kurban kanları hürmetine. Allah'ım bu eli sünnet Müslümanları, Türkleri de, Kürtleri de, kanlarının, ırzlarının, namuslarını bu PKK'ya haram eyle ya Haram eyle ya, haram eyle ya Dokunulmaz eyle ya Rabbim. Sen bunları tarumar eyle ya Rabbim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala alii ve sahbii ve sellim. Efdala salavatik adedem ve barik ve sellim kedalik. Yani bunlara şey etmekten sohbet edecek hale geldik ya bu namussuzların yüzünden ya. Böyle kalleşlik, böyle karaktersizlik, böyle şerefsizlik mümkün değil ya. Yani hiçbir gavurun tıynetinde yoktur. Nereden çıkmış? Bunlar zerdüş, bunlar mecusi, bunlar dinsiz, bunlar kitapsız, bunlar ateşe tapan adamlar. Şu anda da hala Süleymaniye'de bir yerde ateşle tapma mabedi kurdular yeni. Bütün eli sünnet Müslüman Kürtleri de zerdüş ve ateşe tapan mecusi yapmak istiyorlar. Proje bu. Allah'ım kurtar bu Müslüman Kürtleri bunlardan. Amin. Ya Rabbi el-i sünnet yani Türklerden daha ziyade müteasip dinine mezhebine bağlı örfü adeti geleneği geleneği bozulmamış Müslüman Kürt milleti. Allah'ım bunlara sen bu FKK yüzünden bozdurma Ya Rabbi. Bunları çoluk çocukla dinsiz kitapsız eyleme Ya Rabbi. Amin. E daha çıkarıyor. Beş bin çocuk çıkartmış. Bunun anası babası Müslüman el-i sünnet. Bu çocuk on yaşında on beş yaşına çıkmış. Bu nasıl Müslüman kalacak? Nasıl Müslüman kalacak bu yavrumuz Bizim ev, evladımız bu Kürdün çocuğuna ben Kendi çocuğum kadar acıyorum İmanını kaybederse Ateşe taparsa Hristiyanlığa giderse Ehli sünnet Müslümanlar haberi yok çocuğun Cahil kalırsa namaz saptesiz kalırsa Ben buna yanıyorum ya O Müslüman ana baba Kürd ana babası için yanıyorum ya Ben bunlara dua ediyorum gece gündüz o mülteciler, o işte karada denizde boğulanlar, ölenler, o sınırlarda öyle bekleyenler, yüz binlerce insanlar. Yani bunlara dua etmeden, kendimize duamız kabul olmaz ya. Evimizde oturuyoruz, ocağımızda yiyoruz, içiyoruz. Şu haberlerdeki görüntüler bir görüyoruz. Yani ne lazım bu evler diyoruz ya, bu nedir arkadaş? Bütün dünya ile sünnet kırılıyor, geçiliyor, biz böyle bir rahatlık hala var. Ama bu iyi alamet değil Çerçeve daralıyor Çember sıkışıyor Bize doğru bu işler Geliyor ben size seneler evvel Vaaz etmiş adamım Bosna olaylarında da etti Efendi Hazretlerimizin ettiği vaazları naklediyorduk yani Biz bir şeyden haberimiz yok Efendi Hazretleri uyarıyordu bizi Bosta olaylarında dedik değil mi Çeçenistan olaylarında dedik Seneler eveli konuşuyorum 20 seneyi konuşuyorum 30 seneyi konuşuyorum Ve bu kadar olay, ibret alalım yağmur yağar çise çise Bugün size yarın bize dedik ve yanaştığını hissediyor musunuz? Hissediyor musunuz? Artık hissedin ya. Artık hissedin ya. Ya namaz kılamayacağımız, sohbet yapamayacağımız ortamlara gidiyoruz. Güvenlik diye bir şey kalmadı. Adamlar her yeri cephane yapmış ya. Yani durum vahim. Orada zaten IŞİD diye bir belayı kurmuşlar kurdurmuşlar. Onu öyle büyütmüşler ki o şimdi bu PKK bitse yedekte istemle o duruyor. O Türkiye'ye o bir musallat edilecek. Şimdi tam olmadı, birkaç asker şehit ettiler ama esas Türkiye'nin başına bu gitsin o gelecek yani. Kavur burayı düşmansız bırakmaz. Allah maushit belasında bertaraf eyle. Ya Rab onları da kahar isbiş herifin ümmetle kahar ufeshani. Allahım bütün devlet adına kurdukları bütün düzenleri yok öyle ademe tepdileyle. Amin Allahumma cüzzel ve ala Belamız çok büyük arkadaşlar. Biz önümüzdeki yıllarda acaba böyle oturup sohbet yapabilecek miyiz? Acaba teravihler kılabilecek miyiz? Bak gece vakti geliyorduk, üçte dörtte tesbih namazı kılıyorduk. Hoş ben yaşlandım ama namaz kılacak kadar durumum var. Kıldıracak kadar. E bir güvenlik sorunları yüzünden, yani eski biz yaptıklarımızın bir kısmını yapamaz olduk arkadaşlar. Gelemez olduk, gidemez olduk yani. E bunlar sizi de düşünerek tabii. Çünkü bana bir şey olmasa, sana olursa yine bana olmuş oluyor. E bunları düşünerek hareket ediyoruz. Ama ne zaman güven gelecek derken daha bozuldu. Daha bozuldu, daha bozuluyor. 80leri arattırıyor bu yahu. Her gün böyle bir haberlerle nasıl uyanacağız? Herkes aklını başına devşirsin ya. İktidar hırslarıyla, koltuk sandalye dertleriyle, aday olacağım, aday aday olacağım, milletvekili olacağım şeyleriyle, bu vatan millet meselesi son tarafa bırakılamaz yani. En önde bunu halletmemiz lazım. Bu güvenliği tesis etmemiz lazım. Ondan sonra bakan olsan ne olur? Koltuğu aldın, koltuğu aldın ama çoktan koltuğu çekecekler, küt aşağı düşeceksin. Koltuk mu kalacak sana yani? Sandalye mi kalacak? Bütün hepsi gidecek elinizden. Bizim kaybedeceğimiz o kadar da bir şey yok. En fazla şehit oluruz. Ama dünya işine yatırım yapanların çok fazla kaybedecek şeyleri var. Akıllı olsunlar ya. Delileye üzüm yok. Bunlara bu kadar benim göz yumulmak olur muydu Neydi bu çözüm süreci belası Bu rezaleti ya Hadi bozmayalım işi diye Çok açıktan bir şey diyemedik Dedik belki düzelir şey derler Ama gavura güvenilir miydi Ne diyor Risale-i Küsnedi İsmet Garibullah Hazretleri Yani düşmana emin olup da Sonra feryat etme evlat diyor Düşmana güvenip de sonra Feryat etme evlat diyor yani yılanı koynuna sokmuşsun efendim. Hadi bazı yılanların zehirini alıyorlar falan. Ben onu bile koynuma sokmam. Belki gece yarısı içinde zehir peyda olur. Yeni zehir gelir. Belki içte üretiyordur. imalat içindedir belki yılanın. Ben yine güvenmem. Ama zehri alınanlarla oynuyorlar, ediyorlar. Ama sen zehri alınmamış yılanla yatağa girdin. Zehri alınmamış dünyanın bütün yılanlarıyla Siyonisti, İngilizceyi Almanı bütün dünyanın gavuru bu pekaka bu demektir. Bunlarla yatağa giriyorsun ya. Sokulmayacağım diye ne güvendin sen? Ne hangi akla hizmet ettin sen? Hey gidi hey. E şimdi bu kadar şehit var. Kim olacak bunun mesulü? Bu kanlar ne olacak şimdi yerde mi kalacak? Kalmayacak inşallah. i̇nşallah. Velakin burada vatan bölünme tehlikesi ağır bir sorun olarak önümüzde durmakta. Vilayetlerin ...ele geçirilme tehlikesi... ...ilçelerin ele geçirilme tehlikesi... ...ondan sonra... Efendim, ...ayrı bayrak, ayrı toprak... ...meseleleri, ayrı devlet, özellik... ...Avrupa Birliği'nden yardım isteyecekleri söyleniyor... ...hani gelin bizi kurtarın... ...bak burada ilan ettik devletimizi... ...bunlar tanımıyor, bizle savaşıyor falan... ...biz mazlumuz, şuyuz, buyuz... ...e zaten bunu tezgahlayan onlar... ...onlar buradan bir davet bekliyorlar... En ufak bir davet, bile baktın... ...bir işgal kuvvetleri gelmiş... Ne oldu? Siz aranızda kavga ediyorsunuz. Biz barıştırmaya geldik. Şurası senin, şurası benim. Bunu diyecekler. Bunu çok yakın hedef olarak görüyorlar. Allah'ım bu fırsat verme bu hedeflerine ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Sen azizsin, züntikamsın ya rabbil alemin. Bir ufak vatan parçamız kaldı. Gitti, gitti, gitti. Koca Osmanlı gitti. Koca harita gitti. Şu kadar bir kilometre kare kaldı. Bunu bize bağışla ya Rabbi. Hayır. Ehli sünnete bağışla ya Rabbi Biz söz veriyoruz ehli sünneti yaşatacağız ya Rabbi Bu vatan topraklarında ehli sünnet eğitimi vereceğiz ya Rabbi Medreseler açacağız ya Rabbi Açıyoruz daha da açacağız ya Rabbi Kız erkek talebeler okutacağız ya Rabbi Vatan her toprağında sana secde edeceğiz Ettireceğiz ya Rabbi Haramları günahları terk edeceğiz ya Rabbi Bu Türk milleti adına Kürt milleti adına Burada Kürt de vardır mutlaka Dolu Kürt vardır Kürt de var Türk de var bu toplum olarak burada kaç yüz kişi var. Biz sana söz veriyoruz ya Rabbi. Dinini bu toprakta yaşatacağız ya Rabbi. Toprağımızı böldürme ya Rabbi. Bize bağışla ya Rabbi. Amin Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ali Söz verdiniz. Onu sonra sohbete devam. Derse devam. Çocukları medreseye vermeye devam. Tamam? Medresede okunacak ehl sünnet olmayan hocalara, reddiyelere devam! Kader inkar eden İslamoğlu gibilere kapılmamak için uyarmalara devam! Karamanlara karşı, sahabeye karşı konuşan, ehl sünnetten ayrılanlara reddiye üzere batılı reddedeceğiz! Söz veriyoruz Ya Rabbi! Yani tam ehl sünnet olursak yardım eder! Tam ehl sünnet olmazsak yardım etmez! Çünkü Osmanlı Devleti tam ehl sünnetti altı yüz sene payidar olur! Gerisiyle geçmişiyle yedi yüze gider! Alp aslanına kadar gidersen... ...tam el-i sünnet oldukları için... ...bin seneye gider. Ama şu anda... ...yüz sene bile olmadan... çuvalladık. Neden? E zaten İslam dini... ...anayasada vardı, onu çıkarttılar baştan. Ondan sonra geri geri geri... ...gidiyoruz. Kur'an'a bakan yok. Allah'ın indirdiğiyle hükmeden yok. Öyle mi? Ya e o zaman ne olacak bu? Kısasa kısas yok. Hırsıza koluk kesmek yok. Efendim... Hiçbir namussuzluğa dur demek yok. Her şey serbest, özgürlük adı altında. Aa şimdi yüz sene gitmeden çuvalladık gidiyoruz. O zaman Kur'an'a döneceğiz inşallah. Dine döneceğiz inşallah. Hacılar hocaları vatanlı seven, vatanı müdafaa eden, Allah için, din için, vatan için canını feda edebilecek derecede şuurlu Müslüman olan, alim olan, fazıl olan alimler, veliler, şeyhlere ...tazım edeceğiz inşallah. inşallah. Onları potansiyel tehlike olarak görmeyeceğiz. İrticayı tehlike olarak görmeyeceğiz. Esas tehlikenin ne olduğunu anlayacağız inşallah. Buna yardımcı olacağız. Buna destek vereceğiz. Ve biz Allah'a söz vereceğiz. Bir cemaat Allah'a söz verirsek... ...bir cemaat Allah'a söz verirsek vatanımızı böldürmeyecek. Ama sözümüzde de duracağız. Malımızla, canımızla fedakarlık yapıp... ...ehli sünneti bu vatanda her yerinde... ...ki... Doğu, Güney, Doğu'da e sünnet şeyi, medreseleri, hocaları şekleri daha fazla. Buralara göre orası daha güzel. Ama şu terörün işte Allah'a dua diyoruz, bunu başımızdan beri taraf eder etmez. Oralarda da çok vakıflar, dernekler, hizmetler artıracağız inşallah. O zaman tertemiz olacak. Vatanımız selamet bize kalacak inşallah. İnşallah. Şimdi MGK'ya ne şey verecektim ben? Bir öneri verecektim ya. Önerim şudur: Her kim ee, PKK destekçiliği yapıyorsa PKK Cıların ağzıyla konuşuyorsa Vatan bayrak gibi Kutsallarımızı karıştırıyorsa işin içine Ve bölünme talebinde Bulunuyorsa yani kimin Ne demek istediği ortada zaten PKK olması şart değil Silahlı olması şart değil Bu silahsız da olsa Türk de olsa o Türk kaşarlar Var Nişantaşı kaşarları var Beyoğlu bilmem şeyleri var. Gra Bayağı bir eski peynirler var yani. Evet. Hollanda peynirleri var yani. Kaşar yine bizim milli şeyimiz. Bunlar Hollanda olur ancak. Hollanda malı olabilir. Onların adına bir şey diyorlar. Hollanda peynirlerini. Ha bu kaşarlar, bu Türk de olsa, Kürt de olsa fark etmez. Kim PKK ile iş birliği ve destekçilik yazıyla da yapsa, yazıyla da yapsa, konuşmayla da yapsa, kim bu efendim? Kürtçü. Bak Kürt demiyorum bak. Kürtçü. Biz de Türküz ama Türkçülük yapıp da Müslüman kardeşlerimizi dışlıyor muyuz? Kafa tasçılık yapıyor muyuz? Bir Kürt takva sahibi olsa, bir Türk takva sahibi olmasa hangisi eftal? Takva olan Kürt eftal. E biz Arab'ınca, Cemi Acem'in araba üstünlüğü yoktur bu diyen peygamberin ümmetiyiz. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. O zaman biz burada sorun Kürtçülük sorundur. Kürtlük sorunu yok. Ha Kürtçülük yapan... ...PKK destekçiliği yapan... ...ama Türk de olsa... ...çünkü Türklerden de var... ...olsa bunları vatandaşlıktan çıkartsınlar. İlk e, tavsiyem budur. Hemen tespit edilsin, mahkeme karar versin... ...şahitli, delilli, ispatlı... ...mahkemelere göre tabii tanıklar falan... ...vatandaşlıktan çıkartsınlar. Madem bu al bayrağı istemiyorsun... ...madem bu vatanı istemiyorsun... Bunun haklarından yararlanma hakkın Yok. yoktur. Sen de pasaportsuz kal, kimliksiz kal, nere gidersen defol git. Doğru mu bu teklifin? Katılıyor musunuz? Katılıyoruz. Türk Kürt hepiniz katılıyor musunuz? Hayır. O zaman vatanını seven Kürt de belli olur. Vatanını sevme, vatandaşlıktan çıkartmak zorundasınız. Mecbursunuz buna. Bunu yapmazsanız hem Türk pasaportunu, kimliğini kullanıyor, hem gidiyor gavurlara Bu Türkiye böyle, Türkiye şöyle de buraya şikayet ediyor. Sanki burada onu kesen var Hasan var. Sen geliyor PKK geliyor, Kürt Müslümanı kesiyor. Müslüman Kürtlere zararı veren PKK, çocuklarını kaçıran PKK, Anaları ağlayan Kürt analarımız. Kürt analarımız. Allah'ım çocuklarını onlara yade eyle ya. Ben ne kayıp duaları okudum. Ne dualar ediyorum onlara ya? Çocukları dönsün evlerine, analarına kavuşsun diye. Ben orada o kütmüş diyor muyum? Dert bir kardeşim. Bu Ehl-i Sünnet Müslüman olma derdidir. Bu Türkiye'de Ehl-i Sünnet Müslümanların faaliyet ve hizmetleri vardır. Bundan dolayı en iyi hizmet de buradan parlayacağı dünyaya ışık tutacak hizmetler olacağını gavurlar görüyor. Araplardan da daha iyi Ehl-i Sünnet'in burada yaşandığı ve yaşatıldığı ve daha ilerlediği görüldüğü için... Yeniden PKK hortlatıldı. Duran şey volkan gibi böyle 20 sene 30 sene alersiz durur. Sonra birden pat, patlatırlar. Niye patlattılar? İşte bu Müslümanların ilerlemesi, eli sünnet hizmetleri faaliyetlerin gelişmesi engellensin diye yeniden bu hortlatılmıştır. Allah Teala Hazretleri kurban olduğum sana. Bu Siyonist ateşidir. Büyük İsrail projesidir. Bob projesidir. Büyük Orta Doğu projesidir. Bunu bilmeyen ahma o. Kalkaleli ahmaktır. Şimdi bu noktaya geldiysek arkada Yahudi varsa Siyonist varsa bir fiil savaşa bile girmiş Siyonist. Resimleriyle adamlar Siyonistim ben diyor. da. bu durumda geldikse ben bir ayet okuyorum. Kime okuyorum bu ayeti? Kurban olduğum gönderen indiren Allah'ıma okuyorum. Ey benim Allah'ım! Ey bu ehli İslam'ın Allah'ı! Ey Rahman ey Rahim! Sen Kur'an'ı indirdin. Haktır ve gerçektir. Biz iman ettik. Bu Kur'an ayetinde buyuruyorsun ki: "Kullema evqadu nara lil harbi edfa Allah." Yahudiler ne zaman bir harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Söndürmüştür. Ayet bu. Ben bunu ne bileyim? Ben gaybı bilmem ki Allah'ım. Gaybı sen bildiriyorsun. ''Ne zaman Yahudiler harp ateşi yaksalar, Allah onu söndürmüştür.'' ''Ve es'âhûne fil ardu fesâdâ.'' ''Onlar yeryüzünü hep karıştırmaya, bozgunculuk yapmaya çalışırlar, koşuşurlar.'' ''Vallâh lâühübbül müfsidîn.'' ''Allah fesat çıkaranları sevmez.'' Yahudileri sevmediğini ayette söylemiş oluyor. O zaman bu at-ı mu'cebince, bu PKK ateşi Yahudi ateşidir. Biz bunu tespit ettik, bütün haberler bunu bangır bangır bağırıyor. Büyük Orta Doğu projesi artık gizli değil. Haritalar çizilmiş. Albayı yarbayı büyük elçilere bunları anlatmış. Biz bunları rüyada görmedik. Hurafe konuşmuyoruz. O zaman gelinen noktada Barzani'den sonra şimdi de PYD adı altına Suriye'de bir devlet kurdurulma ve Amerika'nın buna e, sahip çıkması ve Türkiye'ye bunlara dokunamazsın. PKK ile uğraşabilirsin ama PYD'ye dokunamazsın demesi e, PKK'yı da bütün kandilden mandilden kayı, kaçırtıp PYD'ye sokması. E, dolayısıyla ondan sonra da sen ile savaşamazsın. Bu bizim imaimizdedir demeleri. Bunları biz e, uydurmadık. Bunları her dakika haberlerde. O zaman bu Yahudi ateşidir. Ya Rabbi bu ateşi Siyonistler yakmıştırlar. Sen ki buyurdun. Ne zaman yaksalar Allah söndürdü. Şu haramay hürmetine, şu mübarek beş gecenin kıymetli üç gecesi terviye arıfe nehir geceleri hürmetine ve azamüleyyâ <gülüyor> mindellâhimun nehri Allah indinde günlerin en büyüğü... ...kurban bayramı günüdür... ...o kadar kanlar Allah için akıtılıyor... ...ondan büyük gün olur mu Allah indinde? İşte o gelecek... ...önümüzdeki nehr günü hürmetine Allah'ım... ...sen bu siyonistleri... ...sen bunların uzantılarını... ...nehreyle ya Rabbi... Amin. ...nehreyle ya Rabbi... Amin. ...boğazla ya Rabbi... Amin. ...ateşlerini söndür ya Rabbi... Amin. ...ayettir... ...senin vaadin haktır... ...Allah sözünü bozmaz... Buyuran sensin. O zaman bu söz senin sözündür. 30 sene 35 sene oldu. Bu memleket, bu millet çok çekti bunlardan. Epey bir zamanda çile çekildi. Artık tevbe ediyoruz, pişman olduk. İslam'a Kur'an'a, Sünnete döneceğiz. Ce bu cemaatle söz verdik ya Rabbel Alemin. Sen kurban olduğum bu ateşi, bu hati vadiyle vaadiyle, müjdesiyle e bunu tahkik buyurarak Acilen bu ateşi söndür ya Rabbele. Amin. Sallallahu taala ala seyyidina mevlana. Muhammedin ala alihi sahbine selleme teslimen kathira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah'ım amin. Şimdi dualar duala reddolmayacağı gecelerdeyiz. Hele ki on gecelerdeyiz. Ve leyalin aşır. Allah'ın yemin ettiği gecelerdeyiz. Hem de cuma gecesindeyiz. Bu sene bir cuma gecesi var. Bu geceden başka on gecede... Değil mi? On gecede bu geceden başka Cuma gecesi yok. Evet. Cuma ile başlasaydı bir daha oluyordu. Ama her şey denk gelmedi. Bir Cuma gecemiz var. Çok iyi kullanalım inşallah. Çok azami derecede bu geceden istifade edelim. Ama tabii bu geceden de büyük geceler geliyor. Yani Cuma'dan da büyük geceler. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi. Onlar hakkında inşallah sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün oruç tuttunuz Allah'ım kabul eylesin. Tutanlar o, olduğunu duyuyorum. Ee, yarın öbür günde tutarsanız bu haram ay orucu olur. Hem de 10 günde olduğu için ayrıyetten her gününe bir sene hadis-i şeriflerde 10 e, günlerin orucunda ya dilü suyam yemine, mina suyam senetin her günün orucu tam bir seneye denk. Bu tirmizidedir. Tirmizide olmasına dikkat çekerim. Yani Tirmizi'yi de olunca çok kuvvet kazanıyor. Onu demek istiyorum. Yani diğer hadis-i de hep kabul ediyoruz, anlatıyoruz ama tabii Kütüb-i Sitte, Kütüb-i ada olunca kuvvet kazanıyor. Onu demek istiyorum. Her günün orucu bir seneye denktir. Yani tam bir sene oruç tutmuş oldun şimdi bugün. Tutunca. Tam bir sene tutmuş oldun. Onun için e, hepsini tutulsa da çok eftal idi. Bayrama kadar. Ama onu beceremedin. E şimdi Harama ay orucunda Perşembe cuma cumartesi tutarsa Ramazan, 4 Ramazan ayda var bu müjde. Fakat bu 10 günlerde olması, bir de her günde bir sene eklentisi olur demek istiyorum. Ama zaten o Perşembe cuma cumartesi orucunda ne vaat ediliyor? Kitabullah'u ibadete 900 sene. Ben üst rivayeti alıyorum. 2 de gördüm, 700 de gördüm. Ama sen kıyak yapıyorum yani. Yani Mevlane yapar onu bilmem, İhlasınıza göre. Ama son rivayet üst limit gördüğüm hadis şerifte Hz. Enes ne buyurdu? Vallahi Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hadisi dinlemediysem iki kulağım sağır olsun. Duymadıysam iki kulağım sağır olsun. Perşembe, cuma, cumartesi haram ayda ki özellikle bu on gün yani yarın öbür gün bu on günde sadece yarın öbür gün kaldı. Ay gibi değil ki bir de haftada olsun. Bu on günde bu kaldı. Özellikle de on gün olursa daha katlanır allah Teala ona ne yazar? 9 sene ibadet etmiş cevabı yazar. 9 sene ömrün olsaydı, hepsini de ibadetle ihya etseydin, anlını secdeden kaldırmasaydın. Ne yazılacaksa 3 gün orucuna o yazılıyor. Nerede bulacaksın? Bu ömür bitti bitiyor. Bizim ömürlerimiz kısa bir ümmetiz yani. Onun için kazanmak lazım. Yarın öbür günde tutarsanız Rahman. Şimdi Rabbim Kaşem ediyor yemin ediyor. Geçen hafta da Ders de söyledim, ama e, kısaca söyleyelim. Estağidun evvel fecri Fecre yemin ederim. fecri imsak vaktidir ama alimler diyorlar, hatta İbni Abbas'tan hatta geliyor ki, bu her günün imsa değil. Efendim hangi günün imsadır? Zülhicce'nin birinci gününün sabahıdır. Geçti. O sabaha yemin ediyor. Uyanık mıydınız? Sabah namazına kalktınız mı acaba? Hangi gün girdi? Salı mı girdi? Ha geçen salı. Yok pazartesi geceydi. Salıya bağlayan değil miydi? Tabii, tabii. Sabah olarak salı sabahıydı. Gece olarak tamam. Pazartesi onu demiyorum. O sabah ne haldeydiniz? Allah'ın yemin ettiği çok büyük olduğuna dair yemin ettiği bir sabahmış. Ben bilmiyorum uyarabildim mi sizi? Geçen sohbette. Bilmiyorum uyarabildim mi? Unutuyorum çok konu çıkıyor. Ama işte bak Geçti şimdi. Nasıl dönecek bir daha? O sabaha yemin etmiş Mevla, değil mi? Sabah namazını cemaatle kılabildiniz mi? Kılda kılabildiniz mi? Hadi cemaati bıraktık. Kılabildiniz mi? Bir de o tehlike var. Cemaatle kıldınız. İşrak bekleyebildiniz mi? Ne olacak ya? 20 dakikada işrak oluyor. 20 İş dakika kadar zikredebildiniz mesela. Ne kadar fazilet varmış o sabah, değil mi? Zilice sabah. Hatta onu sonra hatırladım. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu diye bir rivayet biliyorum. İbrahim Aleyhisselam o gün doğdu. Diye bir rivayet hatırladım. Eskiden nakletmiş olabilirim. Burada da göremedim o rivayeti. Peki. O fecre yemin ederim. Ve leyalin haşril. On gecelere yemin ederim. On geceler şu andaki gecede on gecelerden bir gece. Allah'ın yemin ettiği gecelerdeyiz. Bunların faziletleri bunların şeylerini geçen haftada anlattık ki bir adam malıyla, canıyla, cihada çıksa da sonra da hiçbir şeyle geri dönmese ancak o adam yani canı şehit oldu malı da feda oldu yani atı, devesi neyse boğazlandı, kesildi yani geriye at, deve bile geri dönemedi ancak bu adam bu on günlerde, gecelerde ibadet edeni geçebilir diye Buhari'de de hadis var, çok sahip bir şey allah Teala bu on gecelerde, on günlerde ibadeti sevdiği kadar, kendisine ibadet edilmesini sevdiği kadar hiçbir gecede günde sevmiyor. Zaten onun için hac ibadeti nereye koydu? Bu günlere koydu. Hacılar terviye günü minaya çıkıyor. Sekizinci gün. Dokuzuncu gün Arafat'a çıkıyor. Onuncu gece müzdelife iniyor. Ve onuncu gün büyük şeytan taşlıyor ve kurbanlar kesiyor. Ve farz tavafı da ...o iki gün içinde de farz tavafı... ...bayram günlerinde... ...birinci günle beraber... Efendim, ...o günlerde de farz tavafı yaparak... ...ancak hacı olabiliyor... ...başka günlerde 50 kere tavaf etse hacı... ...olamıyor... ...Arafat'a hangi gün çıksa hacı... ...olamıyor... ...sadece... ...dokuzuncu gün... ...bu ayın yani... ...Sülitçe'nin dokuzunda Arafat'a çıkarsa... ...hacı oluyor... ...ama Yaşar Nuriye bakma... ...hangi gün gidersen git diyor... Na Çukurova mı burası? Çayır ya Hangi gün gidersen git. Piknik yapmaya mı gidiyorsun da? Havalar uygunsa git. Ya o kafayı diyorum. Yani Yasan Nuri'yi şahsen konuşmayalım. O kafa, o yapı, değil mi? Evet. E onun tabi birçok o kafada adam var. Şu anda bakıyoruz. Ona da rahmet okutturacaklar da çıktı yani. Ona da rahmet okutturacaklar da çıktı. Evet, ümmetin bunlara kanmaması için daim ikaz ediyoruz edeceğiz. On gecelere yemin ederim ve Şafii velvetri ve Şafii çifte yemin ederim velvetri teke yemin ederim. Şimdi bu yeminler çok büyük olduğunu aşağıda buyuruyor ki hafidal gibi basemullidiye olan için benim bu yaptığım yeminlerde bir mana var mıdır? Bu nasıl bir şey ya? Bu kadar Kur'an'da ayetlerde yemin var. Hiçbirinde böyle bir şey yok. Yeminleri yaptıktan sonra geçer. Yemin ettiği mevzuya geçer. Dirileceksiniz. Şu kafirler helak olacak gibi mevzulara geçer. Yeminleri yapar kurban olduğu. Yeminin devamında mevzuya geçer. Burada duruyor. Durun diyor durun. Ben bu kadar yemin ettim. Akıl sahibi için bu yeminlerde bir mana var mıdır? Yani ne kadar düşünseniz kıyamete kadar bu yeminlerin mana ve mefhumunun azametini ve büyüklüğünü idrak edemeyeceksiniz demek istiyorum. O zaman bu 10 geceler neymiş yani? Ramazan'ın 10 gün sonu onundan da eftal. Çünkü hadiste sahih ediyor ki ibadeti bu 10 günlerde sevdiği kadar hiçbir günde sevmez diyor. Sahih hadis. Hiçbir günde bu kadar sevmez ibadet ediyor, zikri diyor. Zikrolunmayı olunmayı yani ibadet olunmayı, kurban olduğum Allah'ım. Yine bu memleket Karkaşa herkes bir iş peşinde zikirler ibadetler yaptınız mı beş beş zikri bugün? Kaç kişi yaptınız? Ya çok zayıf, değil mi ses? Şimdi el kaldırın desem çok az kaldıracaksınız da ben de şey olacağım yani. Moralim bozulacak. El kaldırtmayalım bu sefer. Yarınki mübarek Cuma gününde şu beş zikri yapmayan adam akıllı mıdır acaba? Bu yeminlerde akıl sahibi için bir mana var mıdır diyor. Akıllıysa anlaması lazım. Ben yemin ediyorum on günlere diyor. E niye yemin ediyorum günleri arkadaş? Ona ibadet edersen çok verecek sana da onun için. Bu zikirleri yaparsan çok verecek. Subhanallah ben. Diğer gün yap yapacağız. Ama bu acayip bir mevsim ya. Sen bu nasıl kaçırtırsın? Hani yarın mutlaka yapın inşallah. i̇nşallah. Beş zikir her biri yüz kere. Sonuncu biraz uzundur. Çok zorlansanız onu on kere yapın bari. He? On kere yapın bari ama on kere. Öbürlerini yüzleyin tamam? Hadi inşallah. Ne yapayım oradan bir doksan indirim yapmasam Beş yüzü gidiyor. Beş yüzü gidiyor ya. Müsait olan onu da yüz yapsın. Çok darım şuyum buyum. Biraz onu ezberlemek zor. öbürlü birkaç kere de ezberlersin hani. Yürürken mürürken yapsın. Öbürü hep bakacaksın ya falan o biraz zor oldu. Ama ne yapalım? Ona yüz ya. 1'e 10, 10'a 100. Hoca o zaman öbürlerinde de geçerlidir bu. Yok onu demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü sonuncusunda zaten İsa Aleyhisselam diyor ki Allah'la aramda diyor sevabını açıklamaya izin verilmedi bana. Onun sevabı da belli değil. Onun için onu on diyorum yani. Ama ya çok büyük bir şey çıkarsa kaçan balık büyük olur biliyorsunuz. Tabi ahirette çıktı mı vay kafayı duvara vuran kayaya çarpanlara da rastlayabiliriz. Ama ben onu bilemem. Ama şimdi dördüne müjde verilmiş. Her birinin müjdesi beyan edildi. Kurban Risalesi'nin sonunda değil mi? Hangi sayfada başlıyor? 148'de başlıyor. Sevap mükafatı. Dergide yer yok. Çoğunu zaten ettik Birçok yazacağımızı yazamıyoruz. Dergide yer kalmıyor. Onun için e, hazır kitapta var. Oraya havale ediyoruz. Ne yapalım şimdi? Her şeyi dergide yazarsak nasıl olacak? 148'de başlıyor. Beş zikir peş peşe. Sonra da sevapların zikrediliyor. Dördünün künü İsa Aleyhisselam açıkladı mı? Mevla bildirdi. Beşinciyi ona bildirilmiş olduğu anlaşılıyor. Neden? Açıklamaya izin verilmedi. Öyle hatırlıyorum. Açıklamaya izin verilmedi ne demek? Ben biliyorum demek. Ama dördünde müjde konmuş mu? Mesela birinci zikirden diyor o gün e, amel defterine ondan fazla sevap yazılan dünyada bir kişi olmaz diyor. Ancak onun gibi yapan onun kadar okuyan müstesna. Bu böyle bir müjde Bir tanesi de ne diyor dördüncüde? Ne olacak? Üçüncüde ne diyor? Yetmiş bin melek iner. Yetmiş bin melek ellerini açar vaziyette ona dua ederler. Ve onun bütün muratların olması için ve bütün sıkıntıların açılması, günahların affı için istiğfar ederler. Zaten sana istifare ederse yetmiş bin melek senin günahın gider. Günahın gidince zaten dertlerin gider. Bütün belalar nereden geliyor? Günahlardan geliyor. Ağrı, sancı, hastalık, fakirlik, kısırlık dahil. Peki o zaman hepsi günahtansa 70 bin melek senin adını afis dediği noktada sen zaten bütün dertlerinden otomatikman kurtulacağına delalet eder. Üçüncüde diye hatırlıyorum tabii. Evet. Dördüncüde ağzından çıkar çıkmaz. Hasbiye ve kefa semiallahu limen dea Allahi Ne kadar kolay. He? Ya hoca ne var? Bana bir formül söyle, ben bunun dördünü yüz kere yapamam arkadaş. Vaktim yok, şuyum yok, buyum yok. Öbür müjdelere ben sana garanti veremem. Ama birinciyle dördüncüyü mutlaka yüz kere yap. Çünkü birincide o gün ondan eftalamel olmamak olmama gibi müjde var ve o Buhari'deki hadise de dahil. Buhari'de de ayrı hadis var o zikri yapan için. Bukhari'de de olduğu için onu mutlaka birinciyi yap. Dördüncüde de ne buyur? Çok kısa olduğu için yaparsın diye diyorum. Ama orada da farklı bir şey var. Nedir o farklı? Yüz gereği bitirip bitirmez. Melek onun ağzından alıyor. Mevlamızın kabul makamına o zikri koyuyor. Koyduğu anda Mevlamız o zikri yapanın yüzüne doğru Rabbim Rahman cemali ile tecelli ediyor. Ona özel bir tecelli. ...sana özel tecelli nerede bulacaksın... ...peygamber misin, değilsin... ...veli misin, değilsin... ...deli misin, deli de değilsin... ...deli olsan belki af olursun... ...e deli de olmadığına göre... ...günahkarsın yani... ...veli değilsin, deli de değilsin... ...kaldım benim gibi ortada... ...ne olacak o zaman? E günahkarsın... ...aklımız olduğu için her şeyden mesulüz... ...deli olsak mesul değildik... ...o zaman bizim Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var... ...deliye zaten rahmet ediyor... ...dua etmesine lüzum yok... Ama biz dua etmek zorundayız. Dördüncüyü yaparsan o Mevla'nın kabul makamına konduğu anda Mevla'mız okuluna özel bir nazarla nazar ediyor. Rabbim nazar ediyor. Bakıyor. Herkese bakıyor. Görüyor. Herkesi görüyor. Her şeyi görüyor. Ama ona özel nazar ediyor. O anda. O anda ona nazar ettiği anda rahmetiyle ebedi azap etmeyeceği kesinleşiyor. Çünkü Allah bir kuluna özel nazarıyla nazar ederse ebedi azap etmez. Peki ben sonra ya bozulursam, ya gavur ölürsem? Şimdi sen meseleyi anlamadın. allah Teala zaten herkese bu zikri nasip etmez. Kime nasip ederse demek ki ona özel nazar edecek. Özel nazar niye edecek? Demek ki o kul imanını kurtaracağını Allah ezelden biliyor ki ona nazar ediyor. Ona nazar edeceği için ona o zikri nasip ediyor. O zaman biz ne, sonumuzu başımızı bilmediğimiz için tek çare kalıyor, zikretmek. Başka bir çare elimizde yok. Tutunacak bir e, ipimiz, kulbumuz yok. Ancak Allah'ın zikri var. Tamam? İnşallah. Şimdi ne oldu? Cabir Odayallahu Allah'tan rivadetine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel aşraşul adha. Bak bu hadis şerifi Ahmet ibn Hanbel ediyor. Daha tefsire bakmaya da gerek kalmadı. Çünkü Rasûlullah buyurduktan sonra ayetin manasını başka kimle konuşabilir? Bu on geceler, on günlerde maksat nedir? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem on kurbanın onudur diyor. Adha kurban bayramı. Adha'nın onudur. Yani bu Muharrem'in onumu, Ramazan'ın son onumu, Muharrem'in ilk onumuna ihtilafa lüzum kalmadı. Ayette yemin edilen 10 on, kurbanın onudur. Yani bu ondur. Velvetir ya Ma'rafa. Tek bir de orada teke çifte yemin ediyor. Tek hangi gündür? Arafe günüdür. Arafe günü tektir. Niçin? Kaçına geliyor? 9'una geliyor. Her sene aynı mıdır? He? Yoksa o manyak yazarlar gibi siz de demeyin. Bu sene de diyor Kurban hacca çattı diyor. <gülüyor> ya ne cahil cühela. O da meşhur bir yazar da ha. Ne bileyim de Ne kadar ecel cühela varsa zaten. Ya köşe yazarısın konuş da. İktisas alanında konuş. Müslümanın bayramına kurbanı hakkında konuşma. Böyle çuvallarsın. Bu sene de Kurban hacca çattı olur. Her sene Kurbanla Hatç beraber olur. Dokuz harfli anta çıkılır. Onu Kurban bayramıdır da. Onun için tek olan dokuzudur. Araf'e günü hep nedir? He? Tektir. Tektir. Ama sen bizim takvime göre sekizinde çıktılar. <gülüyor> senin takvime göre derken Arapçlar ayı gördüm diyor. O bir gün evvel başlattığı için o senin sekizin onun dokuzu olmuştur da onun için o yine dokuz diye orada hesap vardır yani. Bazı takvim değişikliği oldu önceki senelerde. Orada sana göre teke gel Çifte gelmedi yani o Onların hesabına göre Anladın Ama artık orada olunduğu için Kime tabi olmayacak? Oraya tabi olunacak Oradaki ibadetlerde nereye tabi olunacak Çünkü cemaati bölmek Ve milyonlarca cemaattan ayrılmak Caiz değildir İslam'da Hatta diyor ki Arafat'a 9'u diye Arafat'a çıksalar fıkıhta söylüyor bunu Sonra da baksalar ki Sonra hesap çıksa ki, efendim bu dokuzu değilmiş. Bir daha geri çıkmaları gerekir mi? Fıkıhta diyor ki alimler gerekmez. Neden o kadar milyonlarca insanı tekrar Mevla Teala onu kabul etmiştir? Tamam. Çünkü hesap ona göre düzgün yapılmalıdır ama oldu ki bir hata oldu. Eskiden hata payı daha çoktu. Şimdi tabii biliyorsunuz takvimler, kaç sene sonranın takvimine kadar artık hesap ilmi ilerlemiş durumdadır. Yani görüntüler daha fazla ilerlemiş olduğu için e, görebiliyorlar. Tek olan Araf'e günüdür yani dokuzudur ve Şefayımın nehri çift olan da Kurban Bayramı günüdür. Kurban Bayramı hep çifttir. Ne demek? Onuncu gündür. Zülehtcenin onudur. On da çifttir. Çift sayıdır yani. Onca Rabbimle buyurdu Vel Felciz Zülehtcenin sabahına yemin olsun ve Leyalin aşrin Kurban Bayramından evvelki on gecelere yemin olsun ve Şefği. Çift olan Kurban Bayramı gününe özel yemin olsun. Velvetri tek olan Arefe gününe özel yemin olsun. Çünkü onun içinde varlar ama ikisini ayrı ettem. Bayramla Arafa'yı ayrı yemine mevzu ediyorum Rabbim. Ve idi yesir karanlığı her yere sirahat eden geceye yemin olsun. Evet. Hel fi zalika qasamul Şimdi ben bu kadar yemin ettim Allah buyurur. Acaba benim bu yeminlerimde akıl sahibi birisi için bir anlam var mıdır? Ya Rabbi bizim için çok büyük bir anlam vardır. Sen ki yemin ettin bunların çok büyük olduğuna delalet ettin bizi. Biz gafil olmayacağız inşallah. Ya. Tamam. Ayrıca tabi 58. sayfa dergide çok malumat var. Dergideki malumatı kitap gibi takip edin. Çünkü bu konuda bir kitap derleyemediğimize göre böyle idare edeceğiz şimdilik. Seneye bir kitap yetişir inşallah. Çünkü bunu yetiştiremiyoruz. Devamlı engel çıktı. Haram aylar kitabı yani. Haram aylar ve vazifeleri. Bu çok önemli. Çünkü dergide her ay kendi müstakıllığı yer sığmayınca bazı rivayetleri eksik ediyoruz. E, baskıya gidiyor ki sayfa sığmıyor. Evet bundan dolayı yani bir kitap lazım evet. Dua buyurun. Ömrüme bereket duası. Amin. ...ömrüme, vakitlerime bereket duası... Amin. ...ve beni meşgul edecek bütün dünya işlerinin... ...başımdan bertaraf olma duası. Amin, amin. Edin ha. Geceleri falan. Size dönecek o. Yaşarsam, vaktimde bereket olsa... ...size dönecek yani. Kitap olarak dönecek, sohbet olarak dönecek... ...fayda olarak dönecek, istifade olarak... ...dönecek yani. Ben, tabii ki ben de yararlanıyorum... ...duanız bereketiyle ama... Yine bu hizmet müşterek olan bir şeydi. Tek başına olmaz ki. Ben kitap yazsam kendime mi yazıyorum yani? Onun için size dönecek. Ee, burada ilimleri okuyun. Hani Musa selam 30 gece Allah'la vaatleşti. Ve vaatna Musa'nın selatine leyl. Sonra hani misvak kullandı meselesi. Ağzındaki kokuyu giderme. İftar yok, sahur yok. 30 gece 30 gün oruç tuttu. Çok kuvvetliydi mübarek. Sonra yahu dedi Allah'ımla mükaleme yapacağım bu Açlıktan ağzım çok koktu diye bir misvak edindi. Dağdaydı zaten, turdaydı. Misvak kullandı. ağızdaki açlık kokusu gitti. Oruç kokusu izale oldu. Mevlan ile mikat olan yani Mevla mekandan müneze, ona şuraya gel buyurduğu yere gidince dağda Mevla ne burdu? E, te Musa. Ey Musa sen bilmedin mi ki? Enne halüfefemiz sahib etfebu'inde Allah'ın o oruçlunun açlıktan ağzı kokar ama o koku benim bana mis kokusundan hoş gelir. Niye o kokuyu giderdin? Ya Rabbi bilemedim. Temizlik olsun diye yaptım. Hadi 10 gün daha oruç tutacaksın. 10 gün oruçtan o koku tekrar gelecek ağzına. Ondan sonra senden görüşeceğim. İşte o 10 gün hangi 10 gün? Zilkade haram ay. Zilkadenin tümü dağdaydı mübarek ibadet ve sav visal yani iftarsız, savursuz o peygamberlere mahsus bir oruç de yok o. Caiz değil, sünnet de değil. 30 günlük orucu Zilkade'de tam tuttu. Fetemme Mikat Rabb'i 40'a ilele. Rabbinin anlaşması 40 gecede tamam oldu. O ve'etmemne abi ashrin <gülüyor> 30'u 10'la tamamladık ayeti. İşte o 10 bu 10. Zilkade'yi tam tuttu. 10 gün ilave oldu. 10 günde bu 10 gün. Musa Aleyhisselam tam tuttu. 10 gün sonra Mevla ile ne zaman görüştü? Kurban Bayramı gününde görüştü. Şimdi burada Kurban Bayramımızın e, eski ümmetler açısından da önemi çıkıyor. Bu işler peygamberlerle alakalı işler. Hep biliyorsunuz şu peygamberin doğduğu, şu peygamberin vefat, hep bunlar ne oluyor? Bizim ümmette de Musa kurtulduğu, İsrail on kurtu, Ashura günü meselesi, hep geçmiş peygamberlerle ilgili hadiseler. İslam da onlara ne yapmış? Anılarını, hatıralarını taze tutmuştur. Onları e, ne yapmamıştır? Unutturmamıştır yani. Bu çok önemli bir şey. Burada tabi bize de delil var. Mevlid gecesini kutlayıyoruz. Mevlid gecesine ayet var mı? Yok. Hadis var mı? İşaret var. Pazartesi ben doğdum diye oruç tutuyorum Buyurun tamam. E biz de buradan ne yapıyoruz? Mevlid gecesinde pek bir şey yapamıyoruz. Kaç öküz kessem azdır ama ben ancak lokum mokumla sizi idare etmeye çalışıyorum. Daha zenginleşemedik ya. Birkaç öküz kesmek lazım. Resulullah da öyle sallalla. Ne demek işte ama ha millete söylecek herkes bir toplansak bayağı bir 10-20 öküz de keser bu cemaat da. Öyle şeylerde istemiyorum yani. Kendi param kadar iş yapayım diyorum. Ama bir lokum veriyorum, bir su veriyorum, bir şeyler veriyorum ama e, keşke daha bir şeyler yapabilsek. Çünkü neden bu hadiste ha buna hadise lüzum yok ki burada. Zaten Başurayı niye kutluyoruz? Musa Aleyhisselam kurtuldu diye Resulullah buyuruyor ki Yahudiler kutluyor da Biz Musa'ya daha yakınız Onlar onun dinini bozdu Biz aynı dindeniz Dinimiz İslam O zaman biz onu oruçla ihya edelim buyurup da Aşureyi tutmadı mı? Tutturmadı mı? Ve bu Buhari'de geçmiyor mu? E geçiyor Sen şimdi Musa Aleyhisselam'ın kurtuluş günü Kutlama günü oluyor da e, İhya oluyor da Kainat Efendimiz'in doğduğu gün sana benim doğduğum geceyi hiyat der mi yani? O zaten tevazuundan kendisini hiç sabah atmıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim ümmette bunu düşünmüş. Çok iyi düşünmüş değil mi? Mevlüt gecesini bütün ulemaya hiyatmış. Bize de örnek olmuşlar tabii. Şimdi. Ha sahabe kutlamamış. Ya sahabe niye kutlamamış? Sahabe zaten hayatları nerede geçti? Cihatta geçti. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hayatları hep nerede geçti? Evenusallah Hazemle beraberken de hayatları cihatta geçti. Onlar nerede toplanıyorlardı bir araya geliyorlardı. Mübarekler zaten kutlamayı bil fiil icraatla yapıyorlardı. Onlar zaten unutmamışlardı ki hatırlasınlar. Unutmuyorlardı ki hatırlasınlar. Gaflet etmiyorlardı ki zikretsinler. Devamlı zikirdeydiler. Ama şimdi biz garip ümmetiz. Ahir zaman biledi biz unuttuk. Biz unutturulduk. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğuş nimeti, bize gönderiliş nimetini biz unuttuğumuz için bizim gibi gafillere senede bir kere hatırlatma icap ediyor. Yoksa zaten her gece hatırlayan bir cemaat olsak özel bir şeye de lüzum kalmayacak zaten. Ama biz insanlara bunla bir ibret olsun, bir ders olsun, siyer olsun diye bunu hatırlatıyoruz. Ne yapalım? Miraç. E Miraç'ı gecesinde kutluyoruz. E sahabe nasıl kutlat? Sahabe her gece Miraç'ta her gece teheccütte, her gece zikirde, her gece cihatta adam var. Şimdi, tabi'in, tebe tabi'in, üç asır. Üç asırın ehli, en hayırlı ahali, hadis-i şerif de sabit. Onlar hayatlarını vakfetmiş. İlim, zikir, cihat. Nerede bir araya gelmişler? Analarıyla, babalarıyla oturup meclis kuramamışlar. Onların hizmetleri olmasa bugün ne hadisler bize gelecek, ne tefsirler bize ulaşacak. Onun için onların böyle... Belli şeyleri yap ama yapmışlar. Halidimli madan tabiindendir. Berat gecesi ihiacin camide kandilleri yaktırıyordu. Birçok tabiinden zat var ama sahabe tamamen biliyorsunuz cihatla. Ya 110 bin sahabe Medine'de 10 bin yatıyor ya. 100 küsur bini dünyanın bir tarafına gitmiş. Çin'de sahabe çıkıyor. Özbekistan'da sahabe var. Kazakistan'da sahabe var efendim. Kazan'da sahibi var Rusya'nın. E sen bunları düşünün. İstanbul'da sahabi var. O zaman onlar nerede oturdular yani? Hiç oturmadılar ki. Ama onlar bize yol gösterdiler. Rehberlik ettiler. Allah Teala şefaatlerine ailemiz. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Evet. Şimdi bu on gecede on günde yapılan ibadetler hiçbir günde yapılan buna benzemez. Bunu söyledik. Şimdi gecelerden bir geceyi ihya yine söylemiştim. Aşağı annemizden rivayet. Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. on gecelerinden bir gece ihya eden. Şimdi bu geceyi ihya oluyor mu? Olacağız. İnşallah yatsıyı kılacağız. Aşağıda cemaatle. Ondan sonra Kadir gecesini ihya sevabı alınan bir namaz kılacağız inşallah. Aşağıda kılacağız. Sığarsa aşağıya sığdığı kadar buradan da gelebilirsiniz. Sığmayan buradan da uyabilir. Nafilelerde tevessün vardır. Nafilelerde genişlik vardır. Yani buradakiler de mahrum olmasın. Çünkü orada biraz uzun sureler var. Ezber bilmiyorsunuz. Onları e, ben okuyayım inşallah. Birlikte kılmış olalım. Kadir Gecesi'ni ihya aynıdır. Eşittir Kadir Gecesi yani. Zaten bu geceler Kadir Gecesi'ne denkse Kirmizi hadisinde gününün orucu bir sene orucuna denktir. veya dilu kıyam küllü leylirti minabı kıyamü leylirtil kadir her bir gecesinin ihyası, Kadir gecesinin ihyasına denktir. Kadir gecesi 27. gece diye yemin edemiyorsun. Ramazan herhangi bir gecesinde bu gece diye yemin edemiyorsun. Bu gece diye yemin edemiyorsun. Ama bu gecelerin Kadir gecesine denk olduğuna vallahi billahi yemin ediyorum. Çünkü denk olduğunu hadis-i şerif söylüyor. 10 gecelerde belli. E Kadir gecesi de belli değil. 10 gecelerden bir gece ibadetle geçirse... Fekenne nema, Abdallah ibadeti men hacce ve ihtimar طول sene. Hacca gitmek istedik mi? İstedik. Gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Umre'ye <gülüyor> de gitmek istiyoruz çok. Ama ben seni de 50 kere gitsem doymam ama bir kere zor gidiyorum. Bazen iki senede bir gidiyorum mesela. Gücümüz yetmiyor. Ha, şimdi diyor Ziliccen'in on gecesinden bir geceyi ihya şimdi bu gece ihyadır. Yasın namazını kılacağız, bir de o namazda kılacağız inşallah. Kadir Gecesi'ni denk olan namazı dört sureyle kılınıyor. O tabi canlı yayın vermeyeceğiz namazı tabi. Hani merak edenler için ama hafızsan veya hafız bulursan kıldır ona sende oy ama zor. Secde suresi, Tebarike suresi, Duhan suresi, Haşr suresi. E yani şimdi bunun toplamı on sayfayı geçiyor. Kur'an'dan on sayfa. İyi geçiyor yani. Dolayısıyla yani on sayfa gibi diyelim. Zordur biraz hani hafız olmaya nasıl ezberleyecek orası? Ya i̇lla bu gece değil, hangi gece kılsan, Kadir gecesi oluyor Ama şimdi bu gece zaten Kadir gecesine denk gelen bir gece ise, oranda biz denk getirirsek ne olur? Denk üstüne denk olur. Denk üstüne denk olursa ne olur? Sağlam olur üst üste koyarsan, bağlarsın da mübarek adam. Boşa gitmez inşallah. Şimdi bir adam, bu sene boyunca haccını yapsa, şimdi bu senenin haccını kaçırıyoruz, biz anlaşılan kaçırıyoruz. Ama tayyi mekan olacak, evliya falan vardır aranızda belki, hepinizi de katmayayım, milleti nasıl bilesin kendim gibi yapmayayım yani. Ama ben kaçırıyorum çünkü ben Arafat'ta görüneceklerden değilim, makam itibariyle. Ama Arafat'ta olanlar da olabiliyor tabi, evliya Allah'tan adamlar var, yok demiyorum ben. Ya bizde var mı şu anda burada, o da olabilir, ona da yok diyemem yani. Kendi adıma konuşayım. Bu sene haççı kaçırıyoruz yani. Ama şimdi bu senenin hacını yapmış bir adam Allah Teala ne kadar ibadet ettiyse, bir de sene boyunca ömre, ömre biliyorsunuz devamlı yapılır hiç yani ancak hacin farz tavafı olan günlerde falan birkaç gün müstesnanın dışında bütün günlerde ömre serbestir he bütün saatlerde de ömre serbestir. O zaman ne oldu bir sene boyunca ömre yapılabiliyor. Bir adam zilitçeden bir gece ibadetle yiyatse, yani bu gece gibi ve bundan sonraki kurban bayramı dahil geceye kadar. Bu geceler hakkında konuşuyoruz. Herhangi biri. Tabi bu gecenin cuma gecesi olması. Hanbeli imamlarının bazılarına göre Kadir gecesinden eftal oluyor cumaları. O da ayrı bir şey tabi. Bunun cuma olmasının da çok özelliği var bu gecenin. Buraya katkısı var yani fazilette. Bu adam bir sene boyunca devamlı ömre yapmış ve o senenin haccını yapan ne kadar ibadet ettiyse, o kişi bir gece ihya ile ona o ibadet yazılır diyor. İnşallah boş geçmeyeceğiz. Tabi, bayram gününün ayrıca faziletleri var. Dünya günlerinin en faziletlisi bu mübarek on geceler, on günler. Şimdi, geçen de 62-63. sayfa okursanız, Bumbarek günlerde sadaka vermek, Bumbarek günlerde hasta ziyaret etmek, Bumbarek günlerde cenazede bulunmak, Bumbarek günlerde bir çıplak müslümana elbise giydirmek, Bumbarek günlerde bir yetime hoş davranmak, ikram yapmak, Bumbarek günlerde ilim meclislerinden birinde bulunmak gibi müjdeler. Geçen hafta söyledim. 63. sayfada bulursunuz. Hepsinin sevapları. Şimdi bir ilim meclisinde bulunuyoruz. Bu ilim meclisinde Zülhütçe'de bulunduğumuz için Ne oldu? allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan beri gönderdiği bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin bir rivayet sayısını ancak Allah bilecek kadar çok olan ne kadar nebisi varsa ve Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne kadar velisi varsa tabi peygamberlerden kat kat fazladır veliler. Velilerin sayısı daha çoktur. Her ümmette vardır. sahabedate velilere dahildir. Ne kadar velisi varsa dünyanın başından sonuna kadar Hepsinin ilim meclisinde zikir meclisinde o adam bulunmuş gibi yazılır. Nasıl bir şey? Bu kadar peygamberin dersine katılmak ne demek? E i̇şte böyle faziletleri var. Şimdi özellikle önümüzde gelecek son üç gece var. Son üç gece yani 10 gecenin son üçü demek istiyorum. Zilicenin sonu demek istemiyorum. Bu son ıı, üç gece, bu ay. Yani bu seneki takvim'e göre önümüzdeki Pazartesi'yi Salıya bağlayan gece Terviye gece Salı Çarşamba'ya bağlayan gece arafa gecesi Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Nehar gecesi yani Kurman bayramı gecesi önümüzdeki diyorum yani 21 Eylül Pazartesi'yi 22'si Salıya 23 Eylül Salı'yı 23 Çarşamba'yı 23 Eylül Çarşamba 24'ü Perşembe hani sohbet tekrar ediliyor televizyonda falan tekrar edilince bu pazartesi diyorsun falan adam bir ay sonra da bu pazartesi zannediyor yani onun için demek istiyorum da ha. eylülünü de söyleyelim yani çünkü adam 20 sene sonra dinliyor ha bu pazartesiymiş diyor kadınlara da söylüyor bütün kadınlar yani aynı sevabı inşallah Allahlar <gülüyor> ama o kadar da avanak da olmamaları lazım ya hoca bunu hangi hafta söylemiş hangi sene söylemiş değil mi şimdi Oğlum ben arkadaşlara diyorum geçki sohbetlere tarih yazın. Ama tarihi de karınca ayağı gibi yazmayın. Ben göremiyorum ya. Kalkıyorum yanına gidiyorum. Ben bunu hangi sene söylemişim diye bakıyorum. Yanından da göremediğim oluyor. Karınca ayağı gibi tarih yazılmaz ki. Koca karıllara göre yazacaksın da. Yani gören görecek. Adam ona göre bu pazartesi zannediyor ya. Evet. Şimdi bu gibi bilinmeyenlere, bilinenler tabii ona aldanmazlar. Bu pazartesi bayram desem bayram değilse onu koca garı da yani. Ama şimdi şu kadar namazın sevabı var dedim ama o hafta o değil. Zilletçe değil yani. Menahiyel evet. Leyali'l-Hamse ve Jebetlu'l-Cenne. Muaz Cebel hadisidir. Allahu Teala İsfahani İmam İsfahani zannedersen İsmail'dir adı. Çok büyük bir muhadistir. Onun et terghib et meşhur terghib terip değil. Meşhur Tergibü Terip Hafız Münziri'nindir. Abdülaziz Münziri. Kabirleri nur olsun. Ama bu ondan da evveldir. Ve bu büyük Muhattis'in iki ciltlik eseri var. Tergibet Terip'tir. Onda geçiyor. 5 geceyi senede ibadetle ihya edene cennet kesinlikle vaciptir. Peki 5 gecenin zaten ikisi burada değil. Şimdi önümüzde hazırlanmamız gereken kaç gece kalıyor? 3 gece. 3 gece abdesini tutar değil mi? He? Günah yapacaksanız da yapmayın. He? Sevap yapmayacaksanız da yapın. Üç gece ya. Bayramınızda dostların bayramına ilhak olsun. Ama şimdi sen bu üç geceyi gafletle geçirirsen bayram sabahı ne kazanacaksın yani? Bu üç gece hangisidir? Le ve le arafa tev, le Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nahr gecesi. Üçü de peş peşe. Yani önümüzdeki pazartesiyi Salıya, salı çarşambaya, çarşambayı Perşembe. Bunların yatsı namazını mutlaka cemaatle. Bunların sabah namazını mutlaka cemaatle. Arada da fırsat bulursanız mutlaka teheccüd ve bu on gecelere ait bir namaz var. Tarif ettim. Yine edeceğim. O namazda kılabilirsiniz. Bu yedi gecede kılamadıysanız da o üç gecede kılabilirsiniz. Üçte de kılamadıysanız illa da bayram gecesi. Kaçırmayacaksınız. Sonrası yok zaten. Bir daha kaldı. Bir daha seneye o namazı da söyleyeceğiz. 5 gece ibadetle geçiren cennete girmesi vacip oldu. İkisi de nedir? Biri Ramazan Bayram gecesidir, biri de Berat gecesidir. Allah'ım kavuştursun onlara da fazlı keremiyle. İlk 10 günün namazları. Şimdi bu cuma gecesine mahsus bir namaz var. Bu 10 gecelerde cuma gecesinde tek bu gece bunu kendiniz kılın. Ben buradan gidince inşallah evde kılacağım Kendiniz kılın çünkü bu 6 rekat e, Her rekatta 10 kulü Allah okursunuz Yani onu ben niye kıldırayım ki şimdi Sizin kılamayacaklarınızı cemaatle kılalım Onun sonunda da bir dua var Kısadır Kısadır ama O duaya bağlı cuma gecesinin ihiası yani Kısadır Sayfa 63 Sayfa 63 İlk on gecenin Cuma gecesi namazı. Orada yarım satır. Altı rekatınız üç selamla kılarsınız. Odu yani nur tenevverte bin nur fi nuri nurike ya nur. Ama ezberleyemeyebilirsiniz benim de memleket. Bakarsınız. Dergi elinizde. Şimdi bu on gecenin her birinde kılınacak mühim bir namaz dedik. Zülitçe'nin Hüseyin ibn Ali. Radıyallahu anhüm. Hazreti Hüseyin Efendimiz. Babası Aziz Ali Efendimiz'den. Çünkü o küçüktü. efendimizden sahabeden yani Efendimiz'i gördü sahabedendir ama şey değil hadis rivat edecek yaşta değildi babasını Hazreti Ali'den rivat ediyor Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'tan rivat ediyor sallallahu teala zülhüccenin onu girdiği zaman ibadette gayretli olun çok artırın mesai o günler allah Teala'nın faziletli kıldığı gecesinin hürmetini gündüzünün hürmetine eş yaptığı geceler her gecesine gecesine denk Kadir gecesine. Gündüzünün hürmetini gecesinin hürmetine eş yapmış. O zaman ne oldu? Günü de kadir gibi. Zaten kadir gecesi gündüzü de gecesi gibi olan dört geceden biridir. Biri de cumadır. Biri berattır. Bu on gecelerin birinde gecenin son üçte biri kaldığında bu namazı kıldırmayacağım mesela. Çünkü bu te, gecenin son üçte biri. Yani imsa bir saat kala bir buçuk saat kala imsa. Onu kendin kılacaksın. Kılabilir misin? Kılarsın. Her rekada bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, üç İhlas, sonra da Atel Kürsi. Allah Allah. Sıraya hadiste rivayet varsa, fıkıhtaki sıraya uyulmaz. Anlatabildim mi? Bunu uyacaksın. Fatiha'dan sonra ne okuyorsun? Ee, Felak, sonra Nas, sonra üç İhlas, yani geriden geliyorsun. Sonra da ayetel kürsi Her rekatı böyle kılıyorsun Dört rekat Kılamaz mısınız e, Ama tarifini çorbaya çevirmeyin Burada tarifini 63'te bulun Bu her gece kılınabilir Ama özellikle ben sizle daha görüşemiyorum Bayram gecesinden sonra inşallah e, Bir dahaki perşembe Sohbetteyiz inşallah Yani bayram perşembe zaten Onda yoğuz Bayramdan sonraki perşembe inşallah öyle mi onu da Bayram'dan sonra Bayram ne gün oluyor i̇nşallah. he i̇nşallah. Perşembe oluyor Tamam tamam bir dahaki şey biri oluyormuş ekimin biri oluyor Perşembe He inşallah sohbet olur inşallah burada oluruz inşallah Tamam o zamana kadar yok yani bir daha bayram gecesi bunu kılmazsanız anlatsak boşuna yani en son vaktiniz Bayram gecesidir teetüt vakti 13'ün ama yok ben terbiye gecesi kıl. Bu gece de kılabilirsin. Bu dört dakikada kılarsan, sonra duası var. Bunun duası çok kısa değil. Sübhanedil azze ve cibarusubanı hayyledi ilhamut böyle gidiyor. Üç dört satır, bir dakika tutmaz. Ama ezberlenecek hali yok. 63'tedir. Bu dua bunun şartıdır. Namaz biter bitmez ellerini kaldıracak diyor. Kaldırarak bu duayı okuyacak. Bu duayı okursa bunun faziletleri 64'te yazılıyor hac etmiş sevabı alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmiş, sevabı alır. Ondan sonra Allah yolunda cihad etmiş kimseler kadar sevap alır. Ne isterse mutlaka verilir. On gecenin her birinde kılarsa o biraz geçti. Ben de her gece kılamadım. Ee, onun için onun müjdeleri ayrıymış. Baştan söyledim, kılabilirsiniz demiştim geçen Perşembe ama başlamadıysanız o zaman tek gece olsun kılın. Ha araf'e günü olduğu zaman Gündüz oruca niyet edecek. Zaten söyleyeceğim. Sakın Arafa'nın orucunu kaçırmayın. Aklınızı kaçırın. Arafen'in orucunu kaçırmayın. Bak aklınızı kaçırın. Çünkü en mühim oruçtur. Ve Müslim'dedir ve Sahih'tedir. Sahih'tedir. Öyle bir oruçtur. Şimdi anlatacağım. Şimdi Arafa günü oruca niyet eder. Gecesinde de bu namazı kılarsa yani bayrama bağlayan gece. Çarşambayı Perşembe'ye bağ Artık Allah bütün melekleri şahit ediyor bağışlandığına dair bir de o sene haç yapanların sevabına ortak olduğuna dair aynı hacca gitmiş olma dair efendim melekler bile bu adam amma kazandı diye sevinirler bayram ederler bu namaz için hele ki bayram gecesi kılanlar hakkındadır. bu 64 dedin. terviye günü namazı 22 22 Eylül salı günü terviyedir namazı var Sayfa 64 Kılarsın inşallah Rekatına bağlı Hoca Efendi Bakayım 4 artı 2 Yani Ne okunacağına Bağlı Hoca Efendi Değil mi? Ya bir rekatta bir hatimse <gülüyor> Sen kolayını buldun 3 Tabii bir hatim Tabii ki Ama Burada okuyamayacağınız bir şey yok Asır suresi var, Kureş var, Nasır var. İzacıhani Asrullah yani. Asır velası, onları bilmiyorsanız. Ben size ne dedim? Hangi namazın, hangi rekatında okunacak sureyi bilmiyorsanız, genel kaide olarak ihlas ona madilli. Biliyorsanız okursun, Bilmiyorsanız da yine kılın namazı demek istiyorum. Bir Kureş'i bilmiyorum diye namazı kaçırma. Yerine ihlas oku. Bu namaz, yani, Son iki dede, üç kere ekran diyor. Terbiye günü Minada zikreden ne kadar hutcaç varsa hepsine ortak olur. Evet. Sayfa 64, tarifini unutabilirsiniz. Arkasında bir duası yok. Arafe gecesi namazı. Ne kadar liste var çarşaf önümüzde ya. Arafe gecesi, salıyı, önümüzdeki salıyı, yani 22 Eylül salıyı. Şimdi sohbeti dinleyen önündeki salı yapmasın. 22 Eylül salıyı, 23 Eylül çarşambaya bağlayan gece 5 selamla 10 rekat her rekatta tarifi var. Evet. Bu namazı kılan 10 gecenin her birinde kılınacak mühim namaz. Demin okudum ya müjdeler. Oradaki sevabın aynısına hadis-i şerifte müjdele nail olur. Efendim. O zaman burada ne yapmışız biz? Yani şu Arafa gecesi oruç tutar, gecesi bayram gecesi olmaya da bilir. arafenin gecesi diye hadis-i şerife mana verirsek o zaman e, salıyı çarşambaya bağlayan olur. Yani gecesinde o namazı kılarsın, gününde de orucan elde edersin. Bu mana daha kuvvetli geldi bana şimdi. Çünkü burada aşağıda da e, diyor ki on gecenin her gecesinde kılınacak namazı dediğine göre öyle anlaşılıyor. Ama on gece her birinde o namaz kılınıyor zaten. O da bayramda dahildir ayrı bir mesele. Ama özel müjdeler için söylüyorum. Arafe günü namazları. Arafe günü günlerin şahıdır, padişahıdır. Arafe günü biliyorsunuz Ramazanda yoktur. Sadece Arafe günü hacıların Arafat'a çıktığı dokuzuncu gündür. Bir adam dese ki dünya günlerinin en faziletlisinde karın boş olsun. Demeyin sakın böyle şeyler ha. Tövbe ya Rabbi. Fıkıhtaki fetvayı söylüyorum Derse dünyanın günlerinin en faziletlisi Hangisidir ki bunun karısı boş olduğuna Mahkeme karar verecek yani Arafe günü gelmeden Boş olmaz çünkü ondan faziletli Gün Allah indinde yoktur Fazilet sevap Azam büyük oy kurban bayramı Günü en büyük Cık, bak şimdi. Büyüklük başka sevap fazilet başka Bunlar ayrı şeyler Anlatabiliyor muyum Evet bu namazın tarifi burada. 64'te Arafa günü 4 dekat. Tarifi burada. Şimdi hepsini anlatırsam gece bitiremeyiz. Daha dolu mevzu var. İkincisinde çok önemli bir namazdır. Ben bunu yaptıydım bir sene. Geçen sene mi evvelsin, bilmiyorum. Ebu Uray, radıyallahu anh ta'an dişerri rivadet ediliyor. 4 dekat kılıyor. Her dekat bir fatiha 50 kılıyor Allah. Yani bu da yapılabilir. Ben yapabildim bunu. 50 kılıyor Allah. Okunabiliyor yani. Ama dört dakat 200 ediyor. Bu adama bir milyon hasene yazılır. Kur'an-ı Kerim'deki her harfe mukabil cennette derecesi yükseltilir. Uhu, her harfe, Kur'an harfleri. Kaç bin harf var? Yazdık ya geçen sefer 320 bin küsurdu, değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'deki her harfe mukabil 70 hurri ile evlendirilir Onunla beraber tabii ki ziyafet lazım, yemek lazım. İnci'den, Yakut'tan yapılır. 70 bin sofra kurulur. Her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden 70 bin enva çeşit bulunur. Cennet nasıl bir şey ya? Bizim oğlan bile bana öyle diyor. Tam cennetliksin diyor baba diyor. Bizim küçük oğlan. Niye dedim yani zannettim Allah konuşturuyor da cennete mi gireceğim falan. Yani çok rahatlığına düşkünsün diyor. Tam diye cennete ancak <gülüyor> ya Yavrum dedim ne rahatlığı ya. Canımız çıktı gece gündüz uyuyoruz. Onlar uyanınca ben uyuyorum ya gündüz. Ama <gülüyor> zannediyor hep yatıyorum herhalde çocuk. Tam cennetlik söylüyor bana. Yat aşağı diyor bana. <gülüyor> Bizim Ahmet Han ya öyle konuşuyor bana. Hani çünkü bir şeyleri seçiyorum bazı da şunu şey yapayım şunu şöyle edeyim bunu böyle işte. E inşallah, bilmiyorum. O tabi o manada dememiş ama lafın zahiri uygun geliyor tabi. Yemeklerin serinliği, karın serinliği gibi, kar gibi serin, tadı balın tadı gibi, kokusu mis kokusu gibi o yemeklere ne ateş değmiş, ne demir tencere değmiş. Kudretten pişiyor. Allah Allah! Yiyen kişi son yediği yemeğin tadını, ilk yediğindeki hisset, lezzet kadar hisseki. Yani yetmiş, birin, yetmiş bininci tabağı Yerken birinci deki gibi Halbuki insan dünyada ikinci üçüncü tabakta Sıkıntıya başlıyor yani Zaten onun için en sevdiklerini geri bırakıyor Siz de zannettiniz ki öne alıyor Değil en sevdiklerini nereye bırakıyor? Geri Neden bu çorba sebze Faydalıdır yiyeyim Çünkü neden? E, böreği baklavayı zaten Sonda da yerim ama böreği baklava yedin mi, çorbayı nasıl içeyim? Değil mi şimdi? Onun için ahirette böyle bir dert yok. Sonra onlara, Arefe günü bu namazı kılanlara iki kanadı kırmızı yakuttan kakası altından olup, 70 bin kanadı bulunan büyük bir kuş geliyor, işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle. Nasıl bir sestir arkadaş? Ben bile bazı bir hafızları bir mısırlı falan, hafızları dinliyorum, bir işte Eyüel Muhtar bir kasete falan, ben bile yani İçim gidiyor ya... Tansiyonum düşüyor bazı falan... Ses acayip bir şeydir yani... Güzel ses... Aşığın aşkını attırır. Öyle bir ses ki artık... işitenlerin mislini duymadığı derecede... Zevk veren bir sesle... Arafa ehline merhaba... Arafa eli Arafat'ta vakfı yapanlar... E biz ne yapacağız... Ayaz'da mı kaldık... Arafa günü oruç tutacağız... Ve Arafa günü öğlenle ikindi arası... Bu namazı kılacağız... Kıldık mı bu bize de seslenecek. İnşallah o sesi duyanlardan olur. İnşallah. Ve o kuş o namazı kılanlardan her bir adamın yemek çanağının içine düşer. Kanatlarından her bir kanadının altından 70 çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip çıkar uçar gider. Ne otomatik işler değil mi? Şimdi hani böyle geliyor ya tabaklar tak tak tak açılıyor falan öyle hareketler oluyor yani. Bunlar dünyada halen olabilen şeyler değil mi? Yemek içinden yemek çıkıyor. meyvanın içinden bir şey çıkıyor. Yapmıyor mular? Siz de beni gibi bir şey görmemişsiniz zaten <gülüyor> Bu barak adam. Ne çeşitler yapıyorlar ya. Buradan oraya yol gider. Adam kaç kilometre yemek yapmış. Guinness de kitabına gireyim diye uğraşıyor adam. Halbuki Arafa ehline merhaba denilenlere girse çok daha iyi olur değil mi? Bu esas mesele. Ya yemek horigilman bunlar teferruat yani. Esas mesele kabrine konulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de bulunan her harfe mukabil kendisi için bir nur parlar. 300 küsur bin nur kabirde parlarsa kim korkar ya? Kim korkar? Onun için Arafe gününün namazını ihmal etmeyelim. Birbirine mesaj çekelim geceden, sabahtan uyaralım inşallah. Neticese kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte o anda gördüğü sevap ve ikramdan dolayı. Ya Rabbi kıyameti çabuk koparsana der. Niye? Cennete atlama yapacak. Geçiş yapacak yani. Kabirde ne kalayım diyor. Yerim sağlam garanti diyor. Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar. Ey Rabbim kıyameti kaim eyle demeye başlar. Allah'ım Ya Rabbim kabre girende kıyamet çabuk kopsun diyenlerden eyle bizi ya. Amin. Ya Rabbi, kıyameti koparma diyen kafir facirlerden eyleme bizi ya Çünkü o kabir azabını bile cehennemden nehven görünce, cehennem ona her sabah akşam arz edilince aman burada kalalım demeye başlar. Mesele farklı yani. Evet, şimdi bu namaz bu müjdelerin nail olmak için dergimizin 64 ve 65'in sayfelerindedir. Tarifi hani unutanlar için vesaire veya dergiden resim çekiyorsun, birini atıyorsun falan, adam da öğrensin. Yapabilirsiniz yani, bunlar sizin işiniz. Ben ancak bizim sitelere koydurabiliyorum. Geri kalanı millete, gelin de buradan okuyun, nasıl tek tek uğraşacak. Herkes tanıdığına, sevdiğinin kazanması için gayretli olsun. Ali ibn-i Talib, Abdullah ibn-i Mesut edilen bir hadis-i şerif var. Evet, Allah Allah, bu da çok önemli. Arefe günü iki rekat kılar. Her rekatta her birinin başında besmele çekip Çekiyoruz zaten Sonunda amin diyerek diyoruz zaten Üç fatiha okur Bu da ayrı bir namaz Sonra üç kere kafirun okur Sonra her birinin başında besmele çekerek Yüz kere ihlas İki rekat ama Ama besmeleli ihlas Bu da biraz uzatıyor işi Uzatırsın Besmeleli ihlas Okursa mutlaka allah Teala Şahit olun ben bu kulumun. Bütün günahlarını bağışladım buyurur. Yani günaha fazla olanlar için uygundur bu, bu namaz. Ama ben zaten hoca ne günahım var ki falan diyorsanız bilmem. O size bağlı. Bu namazda Arafa günü öğlen ikindi arası şartı yok. Öbüründe öğlen ikindi arası var. Bunda öğlen ikindi arası şartı yok. Yani ikindiyi kılana kadar vakit müsait bir de sabah işraktan Öğlen keraat vaktine kadar vakit bir kalıyor. Kurban bayramı gecesi namazı çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan iki rekat kullanıyor. Sayfa 65 dergide bu namaz çok uzun değil yani 15 falat 15 kilas ama 15 felak 15 nas ama olsun iki rekat yani iki rekat. Namazdan sonra üç kere atelvis okunuyor, on beş kere istiğfar ediliyor. Sonra dünya ve ahiret hayırlarından ne dilerse, isterse mutlaka verilecek. Bu hacet namazı yerine geçer. Bayram gecesi duaların asla edilmediği gecelerden de olduğuna göre hacet namazı içinde müsaittir yani. Çok uygun düşer. İnşallah. Bunu yapabilirim, bakıyorum dişime göre. Şu yüz ihlaslıyı biraz... Kişime göre tam gelmedi mesela iki rekat, iki yüz ve besmeleli bir de falan. Bakıyorum vaziyetlere göre hareket edeceğim ama öğlen ikinde arası o elli olanı, onda çok da müjde var ya, yemek, içmek, her bir şey var. Değil mi? Tam bize göre. Tam bize göre. Ama onu da yapanın günahları affolur olur. Zaten elli ikhlas okuyanın elli senelik günahı af olmuyor Madis-i Şerif'te. O zaman ne oldu? 200 senelik günahın olsa hafı oluyor zaten. Onda da 200 yüz ihlas var. Bir de besmele şartı yok. Çünkü biz Hanefi mezhebine göre arada besmele okumuyoruz. Şimdi öbüründe besmeleli ihlas okuması O bayağı adamı bir de biz unuturuz besmeleyi ikide bir. Öyle de var. Çünkü biz Hanefi'ye göre besmelesiz okuyoruz ya Fatiha'dan sonra. O mesele var yani. Besmele çeksen de namaz bozulmuyor. Yanlış anlamayın yani. Ama Hanefi mezhebinde bizim yaptığımız nedir? Avzu besmele baştan okuyoruz ya. Fa Zamm-ı sureni evveline besmele okumuyoruz. Onu demek istiyorum yani. Ha, Kurban bayramı günü namazları. Oho. 65 sayfa. Ya hocam bize bayram da yaptırmayacaksın ya. Ya mübarek kurbanını kes, etini ye. Ondan sonra bir selamla dört tekat namaz kılınıyor. İşte onda okunacak sureler var ama burada sebb var. O biraz ezbenizde olmayan bir sure. Ne yapalım? onları ihlasla şey edersiniz siz telafi edersiniz şems suresi var duha var dörtte ihlas var zaten evet bir adam sayfa 65 bayram namazından sonra evine girer iki rekat namaz kılar her rekatta fatihadan sonra üç kere kevser ah tam bize göre inna tayina geldi böyle yapan fakir bir kimse ise kurban kesmese de aynen kurban kesmiş olarak mahcene çıkar Defterinde, amelinde ne var? Kurban sevabı. Kurban karşılar onu da. Hani kabirden kurbanlar karşılıyor ya, sırattan geçmek için merkep olacaklar. Bu adam fakirse, kurban kesmiyorsa aha sana. Bayram namazından eve döndüğünde yalnız peşinden, he bu tamam, fakirse tamam, işi çok kolay. Zengin de kurban kesiyorsa, o zaman kurbanının kabulü için kılar. Öyle ya, her kurban garanti kabul olmuyor. Allah ancak haramlardan, sakınanlardan kabul eder. Ayeti kurban hakkındadır. Biliyorsunuz Habil Aleyhisselam'ın katil Kabil'e söylediği söz ayettedir. Maide suresi. Allah ancak kimin kurbanını kabul eder? Haramlardan, sakınanlardan kabul eder. O zaman kabul olunmak için de yalvarmak lazım. Ee, bu iki rekatı inekler Akabinde duası var. İnne salati ve nusyuki ve ve muammati bu kurban kesen bizler için, çoğumuz için uygundur. Dua 65. sayfesidir, Çok güzel bir duadır. Ya Rabbi eti etime fidye olsun, kanı kanıma fidye olsun, kemiği kemiğime fidye olsun. Ya Rabbi dostun İbrahim Aleyhisselam'dan kabul ettiğin gibi benden kurbanım kabul olsun. Bu güzel bir duadır. Çok güzel bir duadır. Kurban kesip de bunu bu namazı kılmayan, bu, bunu okumayan yani gafil kalır yani zayiattan olur. Efendi Hazretleri Kurmanın kendi elle keserdi mübarek. Ben kesemiyorum. Ben beceriksizim çok. Beceremem de hayvana eziyet veririm diye hayatta bir şey kesemedim. Hiç daha kesmedim. Ama sünnettir. Keşke kesebilsem. Beceriksizim yani. E, Efendimiz Nazımımız kendi keserdi <gülüyor> mübarek. O her şeyi yapardı. Kendi keserdi. Ondan sonra ona sünnet de mübarek. <gülüyor> her şeyi yapar. Bir sünnet terk etmemiş. Ondan sonra da eve giderdi. Ben yani hemen iki rekat namazımız var derdi. Onu ben Kurban İsaası'nda belki de yazmışımdır. O e, namazı kılarsınız ve bu dua yaparsınız. İnşallahur Rahman. Allah Allah ne yapacağız ya Rabbi. Terbiye günü orucu. Yani 22 Eylül Salı. 2015'te miyiz? 2015 ha? Bir daha senenin 22 Eylül salısı buna denk gelmez ki. 10 gün geri gelecek. <gülüyor> Gidip o sohbeti dinler tutar. Allah kabul etsin. hayır olmaz. Ha, 2015'teyiz ha. Şimdi efendi kardeşlerim ee, ben 2015 unutuyorum şeyi unutmuyorum. 1436'yı unutmuyorum. Hicri'yi bu miladileri unutuyorum ya. Elhamdülillah. O işte de benim gibiniz yoktur ha. Siz hep miladiye göre maaş ona göre ya sizde 13'ün. Benim de emekli maaşım belki ona göredir ama bana getiriyorlar. Birkaç gün sonra da olsa getiriyorlar. İbn-i Abbas <gülüyor> radıyallahu teala'nın hadis-i şerif buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi terviye keffaratü sene terviye gününün orucu, yani bu salı oruç tutan adamın bir senelik günaha silinmiştir. Bitti. Tamamen temizlik. Ve kaynak Ebu Şeyh falan yani. Savviyemi arafa keffaratü sene deyin. Arafa günün orucu yani önümüzdeki çarşamba iki seneye denktir. Hem de bu iki sene hangi iki sene? Bu kaynak Sahih Müslim'de geçen de ne diyor? Yükefir Hüseyin et el-Mahzıyet Geçen senenin gerisini sıfırlar tertemiz yapar, gelecek seneyi de temizler. Arafe günü oruç tutan önündeki seneyi de temizliyor. E ben o senenin de arafesinde tutacağım. Ya tutamazsan ölürsen ya hasta olup tutamazsan Şimdiden önündeki seneyi garantilesene Bak Adam diyor ya şimdi Ben önümdeki arefeyi de tutacağım için e Zaten onu geri de temizlediğine göre Bir sene arada tutmayabilirim Anladınız mı benim mantığımı He Anladım da önündeki senenin arefesine çıkacağın ne malum Sen onun için o sene ölürsen Temiz senende öl Onun için her sene Tut demek istiyorum Geçmişinde temizler geleceğini. Zaten gelecek günahların affı var mı diye ilginç bir sual vardır. Ve bu suale cevap verirken bazı hadisler var. Bazı faziletli ameller onu Şaban Risalesi'nde yazdım. Şaban Risalesi'nde birkaç sayfaya sıkıştırdım kısaca da olsa. Hangi ameller gelecek günahları affettiriyor? İlginç. O amellerde mesela Mescid-i Aksa'dan ihrama girip ömre yapmak. Şimdi böyle bir şey çıkarıyorlarmış. Beni İsrail kabul etmiyor almıyorlar ama Bilmiyorum artık. Onu yapabilirsek izin çıkarsa. Yani mescid i Esaya gidiyorsun, İhrama orada niyet ediyorsun. Oradan da uçağa binip Mekke'ye gidiyorsun. Gelecek bütün günahların affı oluyor. Evet, Mescid-e Esayan, Vazret'tan. O hadis orada var mı bilmiyorum. Yani benim Şabanı serti olabilir. Çünkü ben sahilerden ya Kütbüsit hadisi olarak, belki bu Davud diye hatırlıyorum. Yani bakılabilir tabi. Buyur. Zaten Ümre'yi söylüyorum ya. İhrama, Ümre'nin ihramına niyet edip uçağa binip Mekke'ye ihramlı gidiyorsun. İhrama yani uçakta girmiyorsun. Mescid-i Eksa'da ihrama niyet ediyorsun. O zaman bu müjde var. Başka yok. Allah açsın yollarımızı ya Rabbi. Mescid-i Eksa'dan ihrama girmeyi bize müyesser eyle ya Rabbi. Mescid-i Eksa'yı gasp eden Yahudilerden halas eyle ya Filistinli Müslümanlara yardım eyle ya Eli Sünnet'i orada birleştir ya Rabbi. Allah'ım salli ala Muhammed. Ve alâ aleyhi ve Hadis-i şerifte varit olmuştur. Her kim terviye gül oruç tutarsa Allahu Teala ona Eyüp aleyhisselamın belaya sabrettiği kadar sevap yazar. Eyüp aleyhisselam kadar. Bu önümüzdeki salı. Ahşi anamızdan rivat ediliyor ki terviye gülü oruç tutana bin köle azadı, bin tane köle azadı, bin deve kurbanı ve Allah yolunda bin tane at cihat için bağlayıp harbe gönderenin sevabı vardır. Çok büyük. Arafe günü orucu. Evet. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim, sıyam 36 no 2804 3'e 167 kaynakta söylüyor. savm ve Arafe Ebû Katâ derdawat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyor. Arafe günü orucu kefriru senedel maziye tevel bakiye. Geçmiş senede günah bırakmaz, gelecek senenin günahını da bırakmaz. Bu nasıl iş ya? Onun için gelecek günahlarını da bağışlama hadislerine zayıf diyenler oluyor, ona karşı cevap veren alimler bu hadisi gösteriyor. Sahih Müslim'de var, gelecek senenin günahına da kefaret, buna ne diyeceksin diyorlar. Onun için öbür bu manadaki bütün hadisler burada devreye girmiş oluyor. Evet, Ebu Derda radıyallahu anh buyuruyor, on günlerin orucunu bırakmayın. Yani oruç olarak dokuz, on gecenin günü olarak on, oruç olarak dokuz. Duayı çok yapın, istirfarı çok yapın, sadakayı çok yapın. Ben sizin Peygamberiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kulaklarımla duydum ki Elveylülmen hurme hayrı eyyamül aşırı. On günlerin hayrından, feyzinden, bereketinden, sevabından, salih amellerinden mahrum olanlara yazıklar olsun. Vay onların haline. Şu on günleri. Aleyküm bisavvit tasi'i hassaten. Özellikle dokuzuncu günü aman tutun, yani Arife günü orucunu dedim mi sana aklını kaçır Arife günü orucunu kaçırma. Önümüzdeki Çarşamba Arife günü. Feynvi min al-gairat eksera minen yupsi <adun> hesap makinalarının sayanların sayamayacağı kadar hayır ve bereketler Arife gününün orucunda gizlenmiştir. Allah Teala muvaffak edesin. Burada daha çok fazla söylüyor. Arafa günü oruç tutana, Müslümanlardan o gün oruç tutanlar ad edince, tutmayanlar sayısınca cevap yazılır. Mahşere kadar, mahşerden mizanların konulduğu yerden sırata kadar, sırattan cennete kadar 70 bin melek ona refakat eder. Onlar bineğinin attığı her adımda ona yeni bir müjdeyle tefşirat verirler. 70 bin melek bineği adıma her adımda bir müjde veriyorlar, cennete kadar. Arafa gününün orucunu tutanlara, Cennette inciden, yakuttan, zebercetten, altından, gümüşten yapılma köşkler var. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe hanımız dedim ya Resulullah onlar kim içindir? Arafe gününü oruçlu geçirenler içindir. Ey Ayşe, her kim Arafe günü oruca niyet etmiş olarak sabahlarsa Allah ona 30 tane hayır kapısı açar. Dikkat et, 30 cevap değil. 30 tane hayır ve bereket kapısı açar. 30 tane şer kapısını bela gelecek, bela musibet. Artık damattan, gelinden, yakından, uzaktan, devletten, hükümetten kimden ne bela gelebilir? Herkesden bir bela gelebilir. 10 30 tane şer kapısını ona kitler. Oruç açarken su içtiği zaman cisminde bulunan her damar onun günahı için istiğfar ederek atar. Allah Allah Allah. Allah. Önümüzdeki çarşamba orucu için. Arafe günü oruç tutana İsa Aleyhisselam'ın sevabını allah Teala ihsan eder. Ümmü Seleme annemiz ne buyuruyor, ''Arafa günü ne güzel bir gündür, hayır ve bereket gündür, rahmet ve mağfiret günüdür. O gün oruç tutana Arafat'ta bulunanların sevabından bir nasip verilir ve cehennemden 70 sene ırak edilir.'' Evet, çok hadis-i şerifler vardır. Aşa anamız buyuruyor ki, ''Senenin günleri içinde bana sorsanız, Ramazan dışında hangi gün en çok sevgili sanadır?'' Oruç tutmak için en sevgili gün Arafa gündür. Hani Ben pazartesi tutmadım Salıyı tek tutabilir miyim gibi soranlar Olursa tutabilirsiniz Çünkü hakkında hadis ve müjde varit olduğu zaman Onun gerisi ilerisi Ne olursa olsun o günde Tutabilirsiniz tek gün olarak da tutabilirsiniz Ancak aşure müstesna Çünkü onda hadis-i şerif söyledi ki Bir daha seneye yaşarsam Dokuzu da ekleyeceğim O ayrı bir şey onun dışındakileri tekte tutabilirsiniz. Çünkü hakkında hadis varid olmuştur. Evet. Burada vazifet yok ama Arafat'a gidenler tutmasınlar. Hacı olanlar tutmasınlar. İbadetten, kuvvetten, takattan düşerler. Çok zikir yapamazlar. O da matlu bir durum değildir. Onun için Arafat'ta bulunanlar oruç tutmasınlar. Hacılar yani. Biz buradakiler için konuşuyoruz. Şimdi Zülitçe'nin on günün zikir ve dualarında söyledim size. Kurban isalesinin sonunda Mutlaka besikli yapın. Bugünlerde yapamadıysanız yarın Cuma mutlaka yapın. Bugünlerde de yapamayacaksanız terbiye günü mutarafe hayır, üç gün mutlaka yapın. Yani ben bayram günü işim gücüm olur onda yapamam bile diyorsanız arafe günü kaçırmayın. Arafe günü kaçırmayın besikli mutlaka arafe günü kaçırmayın. Ama mutlaka. İnşallah Rahman. Allah vaktimize bereketler versin. Musa Hicillem dedi ki. Allah-u Teala öyle bir dua ve zikir öğret ki bana kimseye nasip olmamış olsun Mevla ki ya Musa Zülikçenin onu girdiği zaman La ilahe illallah de o zikirlerde zaten en azından tevhid kelimesi 300 kere ilk üçünde de var yani en az 300 oluyor dikkat et o zikirlerde Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi ben sen ne istersen yerine getireceğim dedi Mevla Teala, Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi ben özel bir şey istedim, Sen herkes la ilahe illallah diyor dedi bana bir özellik yok mu, bir dua, gizli şifre, sır, ism azam gibi Mevla ki ya Musa, her kim on günde bir kere bile la ilahe illallah dese yedi kat kökler yedi kat yerler, mizanın bir kefesine konsa, o tevhid öbür kefeye konsa o tevhid hepsinden ağır gelir. Demek ki bu on günlerde olması kaydı var bu rivayette. Bu hadis genelde var ama bu çok önemli bir rivayet. Onun için, Ya Musa, La ilahe illallah'tan daha büyük bir zikir yok ki ben seni neyle tahsis edeyim de sana özel bir zikir vereyim. Zaten en büyük zikri herkese bildirdim. Anladınız? Evet. Onun için o beş zikirde bu tevhid çok geçmesine işaret ediyorum. Bunlar sevapları, müjdeleri yazıyor. Kurban isalesinin sonunda elinizden düşmesin. Özellikle son üç günde aman, aman, aman. Şimdi, özellikle tekbir getirmek meselesi. Ee, el Bünane Hazretleri on günlerde zikir ve Elim meclislerinde sohbet aralarında sözünü keserek tekbir getirirdi. Bu günler zikir günleridir. Geçmiş büyükler böyle yaparlardı diye ee, büyük zattır Sabit el-Bünani tabinden olacak Onun rivayetidir Tabi Sessizce içinden devamlı tekbir getirse e, eftal olur diyor Alimler ama şeriatı açığa çıkartmak Kafirleri uyarmak için Sesli getirirlerse de buna da müşade edilmiştir İlim ve zikir meclislerde buyurun Allah Ekber Allah Ekber La ilahe illallah Allah allahu ekber allahu Allah ekber Allah ve lillahi böyle yapsaydık keşke baştan beri arada yaparız daha bir bu kadar da sohbet var önümüzde değil mi? <gülüyor> evet şimdi gelelim istiğfarlar çok önemli bir şey ar arz edeceğim Kutbuddin el Hanefi Rahimeullah Hac ve Umre duaları ile ilgili yazmış olduğu kitabu kitab ı Hac ve Umre diye bir eseri var ben onu İrşad-ı Şari Ali'ül Karînin büyük eseri var Menasiki Molla Ali'ül Karî diye geçer o Hac Menasiki o ince uzun bir kitaptır onun sonunda var bu kitap onu da gördüm Sonra on istiğfaratımın kıza kurtarıcı istiğfarlarda o kısmı aldım yazmıştım. faziletinde orada gördüm. Diyor ki Salik, yani hak yolcusu, tarikat ehli olan daha kuvvetli. Tarikat ehli olmasa da Allah'a kavuşmak istiyorsa, rızasına ermek istiyorsa, terviye gecesi, Arafe gecesi ve Nehir gecesi, Haseni Basri Hazretlerinden rivat edilen ateşten kurtaran istiğfarları mutlaka yapsın. Biz haftalık hatim gibi yaptık onlar kitapta ama yine de mutlaka senede üç gece, gece yetişmedi gündüz tümünü yani. Mutlaka yapsın. Bir, bir hatim yani. Üçe bölmeyecek. Ama gece yarısı gündüz yarısı olabilir. Şimdi allah Teala'nın seçkin velilerinden ve salih kullarından sadece muvaffak kıldığı kimseler buna devam edebilir. Bu makamda olmayanlara Allah bu gecelerde günlerde istiğfarı nasip etmez. Babam Şeyh Alaaddin bunu Kutbuddin Hanefi Hazretleri diyor. Bunları okumayı hiç bırakmazdı. Ben bu istiğfarları ondan rivayet ediyorum. Yani icazetim ondan diyor. O da üstadı Muhammedim Neaptıraman Es-Sekavi'den kanalıyla şeyhlerinden naklediyor. Bu silsile Cüneydi diye gidiyor. O seriyi Sakati'den dayısından almıştır. O da Marufu Kerfi'den şeyhi büyük evliyanın reisidir. O da Mabed İbn-i el-Abid'den almıştır. O da Hasen-i Basri'den almıştır. İlk kaynak burada kimdir? Hasen-i Basri'dir. Radıyallahu teâlâ. Ben ömrüm boyunca Allah dostlarından bir veli ya da bir sırtlık görsem de uyanıkken ya da uykumda da görsem ona dilediğimi sorsam da diye temenni ederdim. Hasen-i Basri azleri anlatıyor bunu. İşte Hasen-i Basri'nin sözü bu. Ömrüm boyunca bir veli gör. Habib ki kendi evliyanı reisi ama siz işte biliyorsunuz onlar da Sizini görsem bir veli göreceğim diye isterler. Senelerden birinde Zeval vakti Arafat'tayım diyor. Yani Zeval öğlen vakti. Kayaların bulunduğu vadi biliyorsunuz o Rahmet Dağı, Cebelur Rahme dediğimiz resimlerde de görürsünüz hani direkt dikmişler ya Adem ile Havale Aleyhimesselam'ın billek noktası orun altında kayalar vardır o dipte. Kayaların bulunduğu vadide dağ bakan Numan Vadisi'nin hizasındaki Erak ağacının yanında Erak ağacı bu misvak Misvak yaptığımız ağacın adı Erak'tır Orada ağaç varmış misvak ağacı O ağacın yanında sekiz kişiyle Karşılaştım Hasan-ı Bastı dönemi düşün yani <gülüyor> Hasan-ı Bastı tabiinin En hayırlılarından yani Sahabeyi gören tabaka Aradığım bunlar Bu topluluk aradığım topluluk olabilir dedim Yanlarına gittim selam verdim Onlar da bana çok güzel tahiyyeler Berekettar okudu var selamımı güzel karşıladılar Aralarında bir piri fani var. allah Teala onun yüzünü öyle nurlandırmıştı ki nuru ufka kadar yönelmişti. Yani nuru yukarı çıkıyor. Ben onlarla birlikte oturdum. Öyle vakar var, öyle sekinet var. Koca Hasen'i bahsediyor ki ben de adam mıymışım dedim. Nefsim bana hakir geldi yani. ya Ben kimmişim ya. Ben de kendim bir şey zannediyorum. Bunlar ne adam ya dedim. O anda kalktı bir ezan okudu. Kahmet getirdi. Şeyh Efendi öne geçti. Onlara namaz kıldırdı. Ben de namazı kıldım. Ben de dedim ki amel defterimde böyle bir namaz herhalde daha yazılmamıştır. Bir daha da yazılmayacaktır. Bunu kesin biliyordum diyor seni i Basri Hazretleri. Radıyallahu Teala. Namazın ardından kıbleye yöneldi. Elhamdülillahi kesira diye dua etti. Başka bir şey duymadım. Ne okuyorlar, ne olay içlerinden bir şey anlamadım. Ben onları kaçırırım ya da onlar benden kaybolur diye korktum. Çünkü bunlar manevi rical. Bir de baktın gittiler. Ben gözde, göremem de. Yanımdakine dedim ki seni seçkin kılan zatın hakkı için. Yani Allah size bir makam vermiş. Bu belli. Allah'ın hakkı için bu mertebeye fazilete neyle nail oldun? Dedim o anda yüzü değişti gözlerini açtı Şeyh Efendi duydu diyor. Şeyh Efendi ona dedi ki Hidayeti eren ancak Allah Teala'nın hidayet buyurduğu kimsedir. Yani Allah kimine erdirdiyse ancak o erebiliyor o makama, o fazilete. Sen ona hidayet yolunu göster dedi benim için. Allah da sana rahmet etsin dedi. Bana dua et dedi. Yanımdakine ki buna öğret dedi. O da bana dedi ki Ateşten kurtaran istiğfarı kurtarıcı istiğfarlar diye biliyorsunuz ya benim kitaplarımdan kaçıncı risale 30 üzerine 30 yazıyor kurtarıcı istiğfarlar kaçıncı risalemiz bizim 30 şimdi diyor ateşten kurtaran istiğfarı senede 3 kere okurdum haftalık değil her gece değil senede üç kere okurdum terviye gecesi arafa gecesi Bayram gecesi. Önümüzdeki 3 gece yani yarın demek istemiyorum Pazartesi işte salıya salıya çarşambaya çarşamba o geceler hani yarısında gündüz okuyabilirsiniz ama kısa zaten ama yarıya da bölebilirsiniz ben senede 3 kere bu istiğfarları okurdum ben dedim ki istiğfar, o istiğfarlar hangi istiğfar 3 gece hangi gece istiğfar hangi istiğfar dedi ki Zülitçe'nin yediği 8'e 8'i 9'a 9'u 10'a bağlayan geceler bu istiğfarları okuyan kişi ne söylediğini yani Türkçe'sini manalanı şey yapın. Yani manalana da bakın çünkü bak ne diyor. Evvela manalanı bir mülazah edin yani. Altında değil çünkü. Türkçe taraf ayrı, öbür taraf ayrı. Bir kimse bu istifarları okurken ne söylediğini, hangi şeyi telefuz ettiğini yani manasını bilecek olsa elbette Allahu Teala'nın ona en büyük şaşkınlık günü olan kıyamet güve gününde güvence nasip etmesi korkusuzluk vermesi ve onu rahmetiyle ve dostluğuyla seçkin kılması Allah üzerine bir hak olmuştur. Allah üzerine bir hak olmuştur. Yani herkesin şaştığı günde o şaşmayacak. Paniğe düştüğü günde paniğe düşecek. Maaş hiç bunalmayacak inşallah. Bunun üzerine ben Allah sana rahmetiyle muamele buyursun. Onları bana öğretsene deyince o istiğfarlar şunlardır dedi. Artık işte o Risale'de zikredilen istiğfarları okudu. Ee, bu e, Arapça'da i̇rşad isimli menasik kitabın arkasındaki e, Hac ve Ömre Duaları kitabın 12. sayfasında Arapça'yı konuşuyorum. Kaynağı budur. Ama İstiğfarat-ı Münkize 30 numaralı Risale'dir. Metni de oradadır. Tercümesi de oradadır. İnşallah önümüzdeki 3 gecede okuyarak Allah'ımızın mahşer günü özel muamele yaptığı kullardan olacağız. Ama öyle manaları var ki ya Rabbi senden af istiyorum. Nelerden, nelerden, nelerden, nelerden. O manaları hakikaten bir düşünsen, ya bu ne biçim işler günahlardan istiğfar ediyor, aklıma bile gelmez bu günahlarım dersin. Yani başkasını günah soktunsa, ona bunu dedinse, ona bunu yaptınsa, onu bunu düşündünse, neler, neler, neler. Yani sana say desem, üç günahını sayamayacaksın O kadar fazla çeşit günahlardan istifar ediyor ya. Onun için... Bir de Allah'a öyle bir dil dökmüş ki Ey kurban olduğum sen şöylesin Sen böylesin Sen affedersin Kerem edersin Öyle sızlanmış öyle yalvarmayı bilmiş ki Bu veliler İnşallah onların yolundan gideriz de Bizler de mağfiretlere Nail oluruz inşallah Evet Şimdi önümüzde Arafe günü Faziletleri Saymakla bitmez ama Bir adi şefine buyuruyor Maru'yü şeytanı ya men fi ve la ahkaru ve la adharu ve la aghizu fehim meim Şeytan Arafe gününden daha sinirli, daha kızgın, daha hor, daha zayıf, daha zelil hiçbir günde görülmemiştir. Niçin limara min tecavuzillah Allah ümmetin o kadar büyük günahlarından vazgeçiyor ki şeytan diyor bir yıl neler çektim de yaptırdım bu kadar günahları? Bunlar hiç silinmez zannettim. Bu kadar da büyük günah silinir miydi diye. O adamda kaldı bu nasıl cehennemi boyladı diye düşündüğüm, en büyükler bile silindi gitti diye, şeytan rezil Resulallah oldu. Arafe günü önümüzdedir, Efendim, ancak diyor Bedir günü daha rezil oldu. Niye? Meleklerin indiğini görünce, Bedir dışında şeytan, arafe gününden daha zelil hiçbir günde olmamıştır. Allah'ım onu zelil ettiğin günde, onu zelil ettiğin nispetle bizi de aziz eyle ya Amin. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed ala alihi ve İbn Abbas'tan rivayet-i hasefte buyuruyor: İnna adaya memleke bi ve basaru ve sane ve fi Sahabeden birisi hem de akrabasıdan birisi devesinde arkasına oturtmuştu. İsmini vermiyorum. Genciydi. Kadınlara biraz bakıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünü çünkü çok kalabalık Efendimiz'in devesinin etrafı da kadın erkek yüz bin yüz o küsur bin hacı var. Hepsi devenin etrafında. Hepsi geliyor bir dua istiyor, bir şefaat istiyor, bir şey istiyor. Canlı Hacı esvet o. Canlı Kabe o. Muhammed Mustafa o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı kadın geliyor, diyor, belki demek yüzleri de açık olabilir. İhramdalar. İhramda da yüz kapanmıyor ya. Hee. İhramda yüz kapan. O mübarek de genci Böyle gözleri çeviriyordu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu yüzüne. Bu tarafa. Bu taraftan baksa birine böyle yapıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz olsak çüş, yuh, ne yapıyorsun? Araf attasın. Ya terbiyeli ol ya. Ben de terbiyesizim biraz. Kibar olmamız lazım. Ben biraz diyorum çüşmüş. Mahkemeye verdi beni İslamoğlu. Halbuki çüşü ona demedim. Başkaşına dedim de. Mahkemede diyeceğim çüşü ona demedim ki. İlerisi gerisi var. Şu başkasına demişti mesela sen de <gülüyor> Allah Allah. Gitti onu da kendine yazdı. Bu kadar yalan olur mu ya? Mahkemede savcı şaşırdı ya. E dedi buna demişsin. Yok ona dememişim dedim. Savcı bey dinleyin dedim. Adam da dinledi. Allah Allah. Hakikaten başka bir konudan geliyor. Sonunda diyorum ki bu kafa İslamoğlu kafası diyorum. Halbuki çüş geride. Zamir merci yakınına gider. Geriye gider. Zamir ileriye gitmez ki. Savcı da şaşırdı. E dedi kendine diye dedi bunu dosya yaptı bize dedi. E anlayın dedim sayın savcım dedim ya Allah Allah. Ne bileyim ben daha ne diyeyim ya o adam. Başkasına denen çüşü de kendini alıyor. E, yuh diyorum sana demiyorum ki ya. Gidiyor yuhu kendini alıyor. Allah Allah. Yalanla nabat olur mu ya? Niye yalana düstan başvuruyorsun ya? Ben sana hakaret etmedim ki. Hakaretse çüş başkasına denmiş. O da başçı. Onu inkar etmem. Onu inkar etmem. Ben, ben yalancı değilim. Niye inkar edeyim korkudan? Etmem. Ama sana denmemiş lafın. Ne üstüne alıyorsun? Ha? Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı, böyle yaptı. En sonunda ne dedi? İşte onun da o bakması buna müjde, bu müjdenin gelmesine sebep oldu. Hep sebebi vurut. Hadiste sebebi vurut. Ayette sebebin üzül diyoruz ya. Dedi ki Ey benim dedi yavrum evladım Bugün Arafa günüdür dedi. Bugün öyle bir gündür ki hacılar ihramda olanlar Arafat'a çıkanlar demedi. Bugün öyle bir gündür ki bugün de kulağına, gözüne ve diline sahip olan bilsin ki affedilmiştir. Geçmişi silinmiştir. Kulak, şarkı, türkü, yalan, dolan, gıybet, dedikodu, iftira dinlemeyecek. arafe günü. Göz harama bakmayacak, dilde yalan, dedikodu, gıybet gibi Haram söylemeyecek. Bir gün abdestimizi tutamaz mıyız ya? arafe günü aman ha! Bir kimse bana telefon açsın. Bak! Bakmam telefona Bir dedikodu yapar bana. Mahvoluruz ya! Arafa günü de kaybettirir bana. arafe günü telefonları açmayacağım. Cemaata duyurulur yani. Bana da kimse arabasın arkadaş. İşimiz var, gücümüz var, ibadetimiz var ya! Bir günde bari konuşmayalım. Tamam! Tamam! Ederim inşallah. Gözünüzü de koruyun, diliniz de koruyun. Zaten adamla konuşmasan, dil de kurtuluyor, kulak da kurtuluyor. Kalıyor bir göz yani. Konuşma yüzünden ikisi gitti şartın. Tehlike büyük. Evet. Ubade ibn Samit radıyallahu teala hadisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya yüven inna İnne allâhü tetavveli alenku fiyade Ey insanlar! Allah bugününüzde size özel tecelli yaptı. فَغَفَرَكَلْ لَكُمْ لِلَّتَّبِعَاتِ Kul hakları hariç hepsini bağışladı. kulaklar hariç. Ve kötünüzü var içinizde, günahkarınız var. ve مُسُيَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ Kötülerinizi iyilerinize bağışladı, hibe etti. Bak Arafa gününe özel. Kötüleri iyilere bağışladı. وَوَيْبَا مُحْسِنِكُمْ مَاسِيَ İyilerinize ne isterse verdi kötüleri de iyilere bağışladı. Tabi e, Müzdelife'ye gelince buyurdu ki Allah iyilerinizi affetti iyilerinizi kötülerinize şefaatçi etti. Şimdi yüzülül mağfire allah Teala affını mağfiretini indirir. Bu mağfiret bütün dünyaya yayılır. Ondan sonra dilini ve elini koruyan her tevbekara mağfiret düşer üstüne. Dilini ve elini Işte elde vurmak etmek harama tutmak namerem kadına gibi işte elde o ee, dilini ve elini koruyanlardan her tevbekar yani istifarı çok yapacak tevbe yapacak tevbeden üstüne bu mağfiret düşer iblis ve orduları arafat dağlarında toplanır Allah bunlar affedecek mi etmeyecek mi diye bakar Mağfiret inince iblis ve orduları Eyvah, ya veylena, vay bize vay, ne başımıza geldi, ölseydik de bugünü görmeseydik. Bağırırlar, bağırırlar. Ben bunları ne kadar zaman tahrik ettim, ne günahlara teşvik ettim, şimdi mağfiret geldi, hepsini kapladı diye. Ey ölüm neredesin gel, kıyamete kadar izinliydim ama bugünü gördüğüme göre ölsem değer diyor yani. araf'e günü şeytanı, inşallah üzenlerden olacağız. Evet, Allahu Teala'nın... Arafa gününden çok cehennemden berat verdiği, azat ettiği bir gün yoktur. Rabbimin tecellisi o kadar yaklaşır ki, tabi Arafat'ta olanlara, oradan da yayılıyor bize doğru. Ee, ben işte bu ortalık sıkıntılı diye çok şey yapmıyorum. Yoksa çok seneler evvel yeni bosta da yapardım. İkindiden sonra Arafat Vakfesinde toplanırdık cemaatle duaya. i̇bn Abbas Hazretleri bunu yapmıştır. Basra valisiyken. Sahabeden de bunu yapanlar olmuştur. Bu kurafe ve bidat değildir. Arafa günü ikindiden sonra akşama kadar dua ayakta Arafat'takilere benzemek üzere. Çok güzel olurdu şöyle bir uşaat tefeste falan şey yapabilirseydik ama. Ferdi, ferdi ya. Yani yapın. Ferdi yapın. çocuk çocuğunuzu da alın. Birkaç kişi yapın inşallah. Ama bu sene uygun değildir. Bir daha seneler güvenlik daha çok olsun inşallah. Efendim yaparız. Ve Rabbim o kadar tecelli eder ki melekle ne Bunlar ne istiyorlar benden de verme, vermeyeceğim acaba? Hepsini lütf edileceğini vaat eder. Bakın kullarımın haline. Kirli, paslı, toz, duman halinde geldiler. Biz de buradan biliyorsunuz tıraş olmuyoruz. Tırnaklarımızı kesmiyoruz. Kurban keseceğimiz için değil mi? Biz de mesela Arafa gününe kadar öyle biraz çok böyle şey olmayacağız. Yani sakalımız büyümüş olacak, bıyınmış uzam uzamış olacak, tırnağımız uzamış olacak. Bu da ne olacak? Ee, bizim de efendim sünnete ittiba ettiğimizin de bir ee, hani bu kirli geldiler, paslı geldiler e, benim huzuruma müjdesine dahil olmamıza vesile olabilecek. Şimdi birçok hadisteki müjdeler hep Arafat'ta vakfe yapanlara mıdır? Sorusu üzerine i̇bn ömer Ümer radıyallahu teala'yı marivat ediyor. Bir kere Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zerre kadar imanı olup da Arafa gününde Allah'ın affetmediği bir kişi kalmaz. Bu böylemiş de olur mu ya zerre kadar iman olup da Allah'ın arafe günü illa kafar Bir adam dedi ki iyi ki de demiş ya o kimse o sahibi belki şehirlerde yazar. Ya Rasulullah li ahl muarrafin emli nasiham arafatta vakf ehli için midir bu yoksa bütün insanların la belli nasihamı. Tabii insan derken Müslüman yani yedi milyar insanı kastetmiyoruz. Yahudi de mi temizlenecek yani haşa? Onun için burada Müslüman insan kastediliyor. Kâinatın Efendisi buyurdu, bu da e, önemli bir hadis-i şeriftir. Bütün Müslümanlara şamil bir rahmet ve mağfiret nazil olacaktır ve affolmayan kişi kalmayacaktır. Şimdi Arafe günü tam affolmuşken, akşamına da bayram gecesi günahsız bir vaziyette, arada da günah işlemeden şöyle o hacet namazını, bayram gecesi, ihyâ namazlarda kılınırsa var ya, bayram sabahı adam bayram eder ya! Bayram eder! Değil mi? Allah'ın dostları gibi bayram eden inşallah. Arafe Gecesi'nin duaları 73. sayfede bir hadis-i şerif var çok da güzel. Bin kere okunuyor o dua. Ama Allah'tan ne istese verir. Ama ne istese verir. Ama ne istese verir. لَمْ يَسْهَلِ لَا شَيْنِ لَا اتَّعُوا يَا سُبْحَانَ الَّذ۪ي فِي diye başlıyor. Yani ben yapamadım. Yetiştiremedim birkaç kereler denedim. Ben yavaş okuyorum. Siz biraz siz <gülüyor> okuyabiliyorsunuz. Benim ağzımı kuruyor falan. 73. sayfededir. Belki biri amel eder. Akşam yavazından sonra başlanabilir. Ama imsa kadar biter. Çok uz uzun gecelere denk geldiğinde e bu çok güzel e yapılabilir. arafe gecesi. Arafa gecesi yani salıyı çarşambaya bağlayan gece. Bu bin kere yapılıyor. Tesbihtir. Değişik Sübhanel lezih, Ama... İbn-i Ebi Şeybe yani Buhari'nin Şeyh'i vaat ediyor. Çok sahillerde geçiyor. Keşke yapabilsek. İnşallah bir sene ben de yaparım. Ya Rabbel Alem. Bin kere olduğu için yetiştiremiyorum. Gece bitiyor yani. Ee, Mina'da falan yapmaya kalktık. Eksik kaldı yapamadık ama. Allah'ım yapmışlara ilhak eylesin. Ondan sonra tabi teşrik tekbirleri Arafa günün sabah namazında başlıyor. Ee, vaciptir. Bu hususta malumat istiyorsanız 74. sayfede e, bulabilirsiniz. dergimizin 74. sayfesinde arefe sabah namazını kılan hiç dünya kelam konuşmadan hiç estağfurullah Allah'u aleyhi demeden önce tekbir getiriyor değil mi? Bir keredir o tekbirler üç kere değildir. Hanefi mezhebine göre bir keredir e, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre radıyallahu anh dördüncü günün ikindi namazı dahildir e, iki namazıyla biter. Buyurun okuyalım Allah Ekber, Allah La ilahe illallah, Allah أكبر, Allah أكبر, İllallah, Alhamdulillah. Bu e, tabii derste zikirde de tabiin yaptığı için yapıyoruz. Bu ayrı bir sünnet şu anda. On gecelerde olduğumuz için, değil mi? On gecelerde tekbirler sünnettir. Arafe günü okunacak dualar ve zikirler. Tabii burada bakarsanız kainatın efendisi dilenci yemek dilenir gibi öyle ellerini açmış Arafat'ta dua ederdi. Öyle Allah'ımdan dilenir. Celle Celalühü. Allah Teala rahmetini neşreder. Arafe günü olunca cehennemden kullarını en çok azad eder. Arafe günü kim Allah'tan Dünya ve ahiret, hangi isteğini istiyorsa mutlaka Allah ona ihsan eder. Arafa günü dua reddolmaz, de inşallah değerlendiren. Şimdi, zikirle dua, bir hadiste de ne diyor? ''Men şagalehu zikri'' ''Men Kur'an ve zikrihan meseleti'' Kur'an okumaktan dolayı, beni zikretmekten dolayı benden bir şey istemeye vakit bulamazsa bir adam, <gülüyor> İsteyenlere vereceğimden daha faziletlişini ona veririm. Bu Buhari'dir ve hadisi Kutsi'dir. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Benim ve benden önceki peygamberlerin arafe günü Arafat'ta yaptıkları duaların en hayırlısı. Bu çok sahih bir hadistir ve bundan hayırlı dua yok. Halbuki dua değil, bir şey istemiyorsun, zikir. Ama o zikre ne veriyor hadiste isim? Hayru <gülüyor> duayı, dualarımın en hayırlısı. Demek ki zikir de dua yerine geçer. Çünkü neden? Ne diyor şair? Ben diyor seni zikir edeyim, Yoksa sana e, hacetimi marz edeyim? Yoksa sana övgülerde mi bulunayım? Çünkü senin e, alametin hayadır. Yani sen isteğini boş vermekten utanırsın. Öyleyse ben sana nasıl muamele edeyim? Yani bir var ki gülüyorsun bir adama Direkman diyorsun ki Ver bana bir kilo tereyağı Bir de var ki adama biliyorsun Sen şöyle iyilik edersin Şöyle keremlisin hiçbir şey istemiyorsun O zaman iki kilo yağ Alman bile ihtimali var yani Adam adamsa tabi Ama zaten biz kerimlerden bahsediyoruz Yani cömert adama bunu yaparsan dan Bahsediyoruz Ya ekramül ekramini edersen Ne yapar o sana Ha ne yapar o isteyemediğin kadar verir. İsteyemediğin kadar. Onun için bu hadiste o rivayet geçiyor. Hangisi biliyor musun? Yine beş zikirden birincisi. La ilahe illallahü vehdehu la şerikele lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve mu'alâkül şey-kadir. birincisi biraz da fazla. Yuhî ve ümit bi'edîl-hayr eklenmiş. Bu daha da kısası. Arafe günü bundan üstün dua yok. Adam bu zikirleri yapsa bir şey isteyemese bile kalbinden niyet tutsa bile fazlasını alacaktır. Ama istemek serbest tabi. Zikri bitirirsin. Zikirden sonra da dua edersin. Burada Tirmizi'yi de geçen sahip dualar. Şimdi 76. sayfa çok önemli. Ben Arafat'ta olanlara da mesaj atın. Arafat'ta olanlar ne zikredelim diyor. Aval aval orada bekliyorlar. Çadıra girmişler. Öyle duruyorlar. Ondan sonra kimisi konserve açıyor. Kimisi <gülüyor> hamsi getirmiş buradan Allah'ın akıllısı. Allah'ın lazı. Lahana da yedik biz Arafat'ta zaten. Maşallah Allah'ın lazı derken maşallah yani mübarek. Allah'ın özel bir lazı bu yani. Arafat'a lahana getirdi. Efendi'ye yedirdi adam. Efendi'ye dua etti ona. Nerede buldun burada lahanayı dedi ya. Allah Allah. Buradan götürmüş. Yani ya mübarek tamam lahana pırasa caiz ben bir şey demiyorum. Fakat bir gün ve bugün geçiyor bitiyor. Orada bile Gır gır dırdır dır edenleri gördüm. Ya ben de biraz dırdırcıyım ama o kadar da değil ya. ya. Arafat'ta konuşmam mesela. Mina'da konuşmam yani. Biraz çeneme zahim. Ama arkadaşlar maşallah küp küp meyve suları basıyorlar buza. Ya tamam da arkadaş ölmedik, yanmadık Biraz zikir ya. Biraz zikir. Baktım baş edemiyorum. Kitaptan buldum bir şeyler. Dedim efendiler ben bunları okuyacağım ilan edeyim. Et dedi. Ondan sonra bunları ilan ettim. O gün bugün Bilmiyorum, yapıyorlar mı şimdi? Benim haç ömrüm duaları diye küçük bir kitap var, onda da var. Ama burada ilaveler var. Abdülkadir Geylani Hazretlerimin ilaveleri, onları ihmal edemezdim. Bunu sonra gördüm. Şimdi, Arafat vakfesinde diyor, e biz de vakfeye niyet, oturuz evde camide, camide da kıbleye döndük. Yüz kere zikir la ilahe illallah teûlâh şekîm Yüz kere kulüallâhu yani besmeleli, namazın dışında olursa her birinin başında besmele var namazın dışında olursa her birinde besmele var dikkat. 100 kere Allah'ın salli Allah'ın barik. Ama kısası var burada cem olmuş. Lafız böyle yani. Sayfa 76. Bunu okusanız daha kısa. Bunu okuyorsun. Ondan sonra Tevhid zikrinde bir hadil-i hayır eklemiş. 100 kere la havle ve la kuvvete illa azim. Eşhedü ennallâh alâ külşeyn kadîru ennallâh teâlâ hadha bi külşeyn 77'de bu Abdülkadir Geylan Hazretlerimiz eklemiş İhlas'tan evvel bir kere Eûz'ü katmış o E tabi Kur'an'a başlarken zaten Eûz'ü okuruz. Ondan sonra 3 kere İnnallâhu ve Semî'ul alim? Kısa şeyler ama olsun tarif böyle Bunu eklemiş Bu duaları yaptıktan sonra kişi dilediği şekilde Allah'tan istekte bulunabilir Evet Sonra diyor her bir keresinde besmele başlayıp amin bitirmek üç kere fatiha tamam. İlerisinde fark yok. Diğerleri aynı yani. Burada bir ufak fark var. Mevla buyurur ki şu kuluma bakar mısınız? Beytime teveccüh etti yani yönel. Tekbir getirdi. Telbiye getirdi. Lebbek biliyorsanız üç kere başında lebbekte diyebilirsiniz. Tesbih etti. Hamd etti. Tehlil etti. En sevdiğim sureyi kıraat etti. En sevdiği sure? İhlası Resulüme salavat okudu. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. enni Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum. Ben bu kulumun amelini kabul ettim. Ve evcebtu lehu ecrini vacip ettim. Ve gafar tu günahını zemi mağfiret ettim. Ve şefaatü fi mesaileni. Benden kimi affetmemi istediyse onun hakkındaki şefaatini kabul ettim. Şimdi Okuyamayanlar, zikredemeyen, gafil, cahil, etrafımızda dolu insanlar var. Bunlardan da sevdiklerimizden kurtarılmasını istersek, şefaatimiz geçerli oluyor. Araf'e günü bunları yaparsak, anladınız mı? Bu zikirler kafanızda kalmaz. 76, 77'de bulursunuz inşallah. Resulullah Efendimizin git bir duası yine burada zikredilmiş. Birçok hadis, 6. madde, 7. madde, 809 gidiyor da gidiyor. Şimdi bunları biz şöyle yaptık arkadaşlar Arafe Günü yapacağınız dualar bakımından 77'de dua olarak 77'nin sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sünnete itibaren hayatınızda bir kere olsun bir Arafe Günü bu sünneti yapın ya. Allah menneketera duası. 5-6 saat bir kere. Ondan sonra Bismillah, maşallah, Hızrı Aleyhisselam'la İlesi Aleyhisselam her buluşurlar. İhramdan çıkarken birbirini tıraş ederler hadisi var ya. O dua belalardan kuzulmak için. Ondan sonra Maşallah aleyha illa ablâ, duası. O sonra Hz. Ali Efendi çok okudu. Helal rızıkta genişlik Fasık, insü cinnin fasıklarının şerrinin defi içiyor. Bir satır. Ama olsun sünnettir bu dua yapılıyor. Sonra İbni Ömer Hazretlerinin bir duası var, bunların hepsi üç dakika beş dakika tutmaz yani birer kere okunuyor, yüzünden namazda değil, bunlar Arafa Günü'nün dualarıdır ancak vakfe saatinde yani... Tabii ki Mekke'nin saatini itibara alıp da buraya denk getirmek de iyi. Yani Mekke'deki akşamdan evvel, buradan biraz evvel mi oluyor şimdi bilmiyorum şu saatlerde, evvel mi oluyor? Biraz evvel oluyor. Çok da farklı etmiyorum ama He? Bir saat oynuyorsa O bir saati itibar edin Yani Bizim akşama bir saat kala şey edin Yani Arafat'ta güneş batmadan olsun buradaki saatte Anladınız mı? Arafat'ta bakın Elinizde takvimli şeyler var İnternetten bulursunuz Mekke'nin güneş batmasına bakın Onu bilsek keşke derdik şimdi e Canlı yayınlarda anlaşılıyor he İnternette demek şeyi yok var. Yani Mekke'nin akşamına en son yarım saat kala gibi en son bu duaları yapın. Mekke'nin akşamına yapın. Ee, bu duaları teker teker okursanız 77 78 79 tamamı değil yav sayfanın. Sayfada 2 satır 4 satır öyle yani. Bunları okursunuz. Ancak tam sonunda ayeti kerimelerden, vadi şeriflerden derlenmiş ulemanın evliyanın yaptığı çok mühim ama çok mühim bir duadır bunları derlemedir ee, 79'da maddesi başlıyor 80 81 tam sayfa 80'in tümü 80 manalarını da yazdım Arapça hiç bilmiyorsan Allah'ın büyüktür Allah'ın yücedir diye başlıyor Türkçeden de okuyabilirsin namazın dışında olduğu için orada mı? orada altı buçuk yani bizim altı buçukta akşam oluyor o zaman siz ne yapın? Yani beş buçuktan sonra artık zikir ve duaya tam bir yönelin. Beş zikri de orada yapabiliyorsanız yapın. Beşten sonra, beş buçuktan sonra. En geç altıdan sonra zikirlere oturun. Çünkü altı buçukta orada. Ha bizim, bize göre Arafa günü devam ediyor. Bizim ezana kadar zikir, dua yapılır. Ama vakfeyle ilgili sünnet için duaları söylüyorum. Allahu Ekber, Allah Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lebbeyk, Allah'ım, Lebbeyk diye devam ediyor. Çok güzel bir duadır. Ee, i̇çinde istenilen hayırlar ve sığınılan şerlerin manalarını okuduğunuz zaman bizim aklıma gelmez dersiniz yani bu kadar bir ilim. Çünkü ayet ve hadisten alınmıştır. Bizim kafamız yetmez bu işlere. Sünnete ittibada çok büyük faydeler mülahaza edilmiş. Şimdi bayram gecesi, ve sabahında yapılacak vazifeler. Bunları da 83. sayfeden itibaren işte dergi elinizden düşmeyecek artık bayrama kadar. Bayram sabahı dahil inşallah. Ee, bunları yaparsınız inşallah. Efendim bayram gecesini ibadetle geçirenin iki bayramı kalbi ölmeyecek, iman nuru sönmeyecek inşallah. O da iki bayramın her birinde şerikele", 400 kere dese 400 köle azadı. Bayram namazından evvel. Bayram namazından evvel. Bunun müjdelerini severdim Efendim 300 kere Sübhanallah ve Hamdi bayram günü dese, Müslümanların ölülerine hediye etse, her bir Müslümanın kabrine bin tane nur girer. Kendi de öldüğü zaman onun kabrine de bin tane nur gelir. Sübhanallah ve Bu çok kolay. 300 kere bayram sabahı okunsa ve böylece Bayram sabahının faziletleri ve vazifeleri 83, 84, 85, 86, şu anda gördüğüm kadarıyla 10 madde var. Ondan sonra kurban kesmenin faziletleri 86. sayfede 10. maddeden başlıyor. Kurban kesenin, kestiği kurbanın ilk kan damlasıyla günahlarının af olacağı saire kurbanın dünyada ve ahirette faydaları ile ilgili 3 sayfa kadar malumat zikrediliyor. Kurban kesebilenlere ne mutlu, kesemeyenlere de dediğimiz gibi, tarif ettik 2 rekat namaz, bayramdan sonra evine gelecek ve orada e, Allah'a yalvaracak, aynı kesmiş gibi, Allah'ım onu yazacak Fazl-ı Kerem'iyle cümlemize muamele buyuracak. Tamam mıyız? Hocam, şey He. Öyle bir şey olmuş. Onu duydum. Ha, yani İsviçre'de evet bir tanesi orada polise bir şey yapmış PKK'cı. Evet dua diyoruz. Allah bilen düşürsün. Ve kafirler yani İsviçre'liler bile İsveç mi, İsviçre mi yahu demişler biz şimdi anlıyoruz Türkiye'nin durumunu. Bunlar ne acayip değil. bu kadar Türkler burada durdular. Efendim hiçbirinden bir şey görmedik. Senelerde çalışıyorlar orada. Ama bu PKK'cılardan en ufak bir şey de bunlar demek bütün Avrupa'yı yakacaklar diye. Şimdi onlar da korkmaya başladılar. Allahu u ve Teala kafirleri birbirine düşürsün. Amin. Kahreylesin, güçlerini aralarında iptal eylesin. Allah'ım amin. Ya Rabbel Alemin. Şimdi vazifelerinizi anladınız mı? Evet. Hepsinden kısa kısa bir şeyler anlatmaya çalıştım. Allah'ım Allah sizden de razı olsun. Kurban isalesinin sondaki 5 zikir en büyük iş. Bir de kurtarıcı istiğfarlar terviye, arafa bayram gece, üç gecede okuyanlara okuyanlara Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Bak senede üç gece zaten cennette ibadet eden cennet vacib olan 3 beş gecenin üçü istiğfarat ile meşgul olalım inşallah rahman. Dergideki diğer ibadetler, vazifeler, oruçlar, namazlar günlerine riayet ederek saatlerine dikkat ederek tarifteki sayılarına dikkat ederek peşinden okunacak dualar dünya kelam konuşmadan onları okumaya riayet ederek. Amel edersek bu on gecelerde on günlerde. Çok çok çok kazanacağız inşallah. Çok. Yani dolduracağız yüklerimizi. Bu sene ölsek zengin çıkacağız Allah'ımızın zoruna. Yaşarsak da çok kazançlı çıkacağız inşallah. Böylece ne dedim size? Bizim dergimiz dergi değildir. Bir kitapta değildir. Kaç kitaba bedeldir? Ha hala anlamadınız. Hala. Anlayacağınıza da benzemiyor. Evet. Dergin sonunda bu mübarek dua verilmişse bunu da ulema evliya söylüyor. bunda 1-2-3-4-5-6-7 orada fazileti anlatılıyor. Bunu kesersiniz. Üzerinizde taşırsınız. Allah'ın izniyle çok rızık kapısı ve zenginlik açılır size inşallah. Zengin olmanız için. E para lazım. He? Ve kurbana para lazım. Hacca para lazım. Ümreye para lazım. Fakire para lazım. Ne yapacağız? Evet. Bu mübarekten üzerinizde bulundurur. Bunu kaç kişiye de hediye edebilirsiniz sevdiklerinize? Evet efendim. Şimdi kısa kısa bir ilanlar yapayım. Müsaade eder misiniz? Ederseniz bilirsiniz. Etmezsenize canınız sağ olsun ama edelim inşallah. Hocam, Rasul hocam, kıymetli hocam ee, tabii talebe bekliyor. Talvata tütüncülerde kocaman medrese. Babam sağ olsun Allah hayırlı olsun ömür versin. İlk temelini o attı. Hocamız da arsasını kendi verdi mübarek. Çaylığını verdi. Medrese yapıldı. Orada kocaman beş kat var. Aşağıda limanköyde var. Kız kursu var. Erkek kursu var. İlim gurbette olur. E biz de hakikaten gurbete gitmeden pek bir şey anlayamadık. Ne zaman gurbete gittik? Kısa zamanda ilimle döndük elhamdülillah. Onun için ee, ne diyor alimler? İlme ulaşmanın altı şartı var. Zekan olacak, hırsın olacak, ee, sabrın olacak, rızkın olacak uzun zamanın olacak, üstadın olacak şartlardan e, en önemli tespit ve tecrübelerden biri de gurbette olmasıdır. Resul Hocam hala hizmete devam ediyor. Allah hayırlı uzun ömürle çok daha talebe okutmasın nasip eylesin. Çok icazetler vermesin, nasip eylesin. İlmin bereketi gurbette bulunur. Ya aman ha! Ben bir baban, bir ananın, bir oğluydum. Anam da gitme diye ne kadar üzüldü burada diye ama ben yine gurbeti tercih ettim. 12 yaşına kalktım, gittim. Ve çok istifade ettim. Sizler de çoluk çocuğunuza gerçekten acıyorsanız gurbete gönderin, ilme gönderin, medreseye gönderin. Ondan sonra gelsinler, hidayet eden nur olsunlar. İnsanların karanlıkla dolmuş evlerine, ocaklarına nur olsunlar. Vaaz etsinler, talebe okusunlar, hizmet etsinler, vaaz harfa geçsinler. İnşallah hocama e, bu usta tabi ee, televizyondan şeyler verilecek ilanlar hangi hangi adresdir nerededir ne değildir o ilanlara da bu benim konuşmamda ilk ilave edilsin ve böylece ilme kul insanlar teşvik edilsin bizim derdimiz olur şimdi efendi kardeşlerim şehitlerimiz var yine hiç asker şehit olmadı elhamdülillah fakat polislerimizden şehit oldu. Allah'ım polislerimize musallat olan bu eşkıyanın ellerini kurutsun Allah'ım. Allah Fazl-ı oyunlarını bozsun Allah'ım. Allah Hilelerini ya Rabbi kurban olduğum. Allah'ım mayınlarını ellerinde patlat ya Rabbi. Döşediklerini kendileri geçerken patlat ya Kendi adamları geçerken patlat Allah ya Allah'ım salli ala seyna Muhammed. Ve ala ve sahibi Bunları e, onların da ruhlerine okuyacağız. İnşallah rahman. Şimdi ee, Ahmet Yesevi Derneğimiz hizmetlerine devam ediyor. Ee, Allah kabul etsin, kurban bağışları da yaptığınızı duyuyorum. Sevindiriyorsunuz beni. Ben gelemedim, edemedim ama epeydir. Siz yine bırakmadınız hizmetlerinizi, Allah kabul etsin. Tamamı bağış olmak üzere. Ee, tamamı bağış dediğiniz anlıyorsun. Yani etini bana getir, ciğerini, derisini dediğin zaman elemanımız yok o kadar. Gidene kadar bozuluyor, çözülüyor, buna baş edemiyoruz o tabi kendi kesip etini yiyebilirsin o sana helaldir ama müsait olan durumu e, tamamı bağış olmak üzere bu kadar fakir fukara perişan mülteci işte her yere hayır yapacaklar inşallah yurt içi yurt dışı e, bağış kabul ediliyor e, 700 TL kurban hissesi yani yurt içinde bedel e, birçok yerde aynı bedeli şey yapmışlar efendim ilan etmişlerdir birçok hayır kurumu Allah Teala hayırlarınızı kabul eylesin daim eylesin kurban kesmenin e, mesela Kendin kestiğinden yersin alırsın durumun müsaadeyse bir tane de bağış yap Ölmüş annem varsa annenin ruhuna diye Mesela baban ölmüşse onun ruhuna diye Veya hocan veya sevdiğin bir arkadaşın bir yakının için Ruhuna hediye kestirebilirsin Yani bu bağışlarda buna niyet edilebilir Çünkü o, o zaten fakir vukarayı yiyecek Zengin biri yemiyor ki bunları Fakir vukarayı aşevlerine falan verileceğinden dolayı e, Kendi etini kendin yemek isteyen yesin ama durumu müsaade olan bir tane iki tane durum müsaade olan birkaç tane birkaç yakınının ruhuna hediye etmek üzere kurban bahşi yapabilir, değil mi? Ee, ölülerin ruhuna kurban kesi hediyesi sevabı gider mi? Gitmez oğlum. Ne kadar sevinirler. Ben şimdi bu sene daha düşündüm annemi unuttuk ya. Mesela yani anneme niyet edeceğim şimdi mesela. E şimdi kendime kessem tamam ama şimdi ben anneme ayrı kesmem icam eder. Çünkü benim kestiğim vacip bana. E anneme kestiğim vacipti ki nafile. O zaman aynı kurbanı ikisine niyet edebilir misin? Edemezsin. Çünkü sana vacip o ayrı bir şey. O ruhuna hediye mutlaka ne olması gerekiyor? Nafile olması gerekiyor. Anladın? Ama adak değil de. Nafile ise onun etinden de yiyebilir miyim? Yersin fetvadır. Ali Adil Efendi babamızın ruhuna her sene kesilir. Arafe gününden. Akşamına İsmaila'da yemek yapılırdı. Hani bize fenasının olduğu seneleri söylüyorum ben. Şimdi de devam ediliyor ama ee, ondan yerdik yani o adak olmuyor anlatabiliyor muyum ruhuna sevabını hediye etmek üzere denirse orada hani zengin fakir yemekte kim varsa da yiyebilir ayrı dava ama bağış yaparken de bu niyeti yapabilirsin çünkü yaptığın bağış adak anlamına gelmiyor sen ruhuna hediye de edip kaç ölmüşüm var sevdiğin var durumuna göre onları memnun etmek istiyorsan bayram sabahı ee, bir bağış yaparsın niyetini kalbinde tutup ama telefonda diyebilirsin annem felancanın e, ruhuna hediye olmak üzere ya yani, sevabı hediye olmak üzere diye bir isim de söyleyebilirsin kesende onu mülaza edebilir ama bu içinde de kalsa sen verirken niyet etsen kalbinden geçse burada da Mevla buna vakıftır ve kesinlikle sevabı onun ruhuna gider Allah Teala hayırlarınızı daim eylesin kabul eylesin fazl-ı keremiyle muamele eylesin şimdi yine 15 gün var duyamazsınız belki diye ben şimdi İki metre 70 santim bir hilye yazdırdım. Kendim. İki metre yetmiş santim. O hoca efendiler, Suriyeli alimler falan resimde görüyor musunuz? O çıktı. Yerden o resimde. Mesela atıyoruz ya resimler. Bana ziyarete gelenler. Orada gözüküyor o levha. İki metre yetmiş bir buçuk falan. Şimdi bunu dedim ki tıpkı basım yapayım. Burada ne var? Burada dört tane mesele var. Bunun aslı iki metre 71 bir Ama Sizin eve nasıl açıcağınız? 2 metre yetmiş. Biz de bassak insanlar alamaz ki kaça alacak. 13'ün böyle, bunu iki tane birini al. Şimdi bu mübareyi özel hattata yazdırdım kendim. Tertibini de kendim yaptım. Hepsini kitaplardan cem ettim. Böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü burada birinci ne ü Şerif. Efendimiz Aleyhisselam'ın soy ağacı var birincide. Sağda solda ne var? Mühürü Şerif ziyaret edenin faziletlerini arkada okursunuz. Bu Mühürü Şerif. İkinci bölümde ne var? Hilyetü Şerif ve Hilyetü Şerif ve bu bildiğimiz ilye. Hazreti Alefemize rivayet edilen. Burada Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buranın dört kenarında ne var? Ebu Bekir, Ömer, Usman Ali radıyallahu teala Arada hatler var ve var ve innekele ala furqan azim var. Burada Sefetü Şerife. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mubarek sıfatı. Bu sıfatı şerife kimden rivayet ediliyor? Ee, Hind hazretlerinden rivayet ediliyor. Hazreti Hasan Efendimiz'in dayısı Hint-i Hale rivayet ediyor. Bu o. Ondan sonra burada işte tut elimden çarem azaldı yetiş ya Resulallah salavatı var. Salatü vesselamu aleyk ya seyidi ya Resulallah. Hudbi edi, galleti, hileti, eddik ya Bu sağda da solda ondan uzunu var. Aynı salavatın burada ne var şemailü şerife mi burada da efendimizin şemaili var bu şemail kimden rivat ediliyor hicrette Mekke'den medineye geçerken bir çadıra uğradılar çadırda süt istediler ümmü mâbed annemizin adı ümmü mâbed el huza'iye radıyallâhına öyle bir tarif etti ki bütün hadis kitapları ondan alıyor o çöldeki annemiz bu da şemailü şerifedir anladınız mı hiç böyle bir şey var mıydı? Nesebi, sıfatı, hilyesi, şemaili. Mührü şerifleri. Ondan sonra yine ehlibeyt. On Kadıce, eh, Fatime. Ondan sonra benim Hasan, Hüseyin. Bunlar da alaba. Burada da 4 var. Dört, dört, dört. Anladınız? Ee, şimdi bende olanda e, birkaç beyitler vardı ama fazilete dair değil. Faziletleri bundan ibaret. Şimdi bunun arkasında ne var? Bunu cama yaptırın. Yani camlı yapın, arkası ne olsun? Cam olsun. Burada da ne var? Bu hilye-i şerifenin ihtivatif özellikler. Bütün içinin manasının tümü verilmiş. Faziletleri mühür şerifin faziletine de verilmiş. Ve bu hususta malumat verilmiştir. Sonuna kadar da gidiyor bilmiyorum. Efendim gidiyor. Bunu da böyle. Daha fastayken bu arkasını tercümelerini... Işte ...atarak Whatsapp'tan şundan bundan düzelttim de... ...yani yetişsin diye... ...bu da size arz ediliyor... Ee, ...hakikaten... ...yani bir şahserdir... Yani hatta da çok güzel, önemli bir hatta... ...arkadaşımıza yazdırdık... ...hat bakımından zirvedir... ...tezip bakımından çok güzeldir... ...her bakımdan güzeldir... ...güzellerin güzeliğini tavsif etmektedir... ...bize hatırlatmaktadır... ...gördüğümüz yerde kendisine salavat okutturacaktır inşallah... Böylece Allah Teala evlerimizi Ocaklarımızı Habibi'nin aşkıyla Muhabbetiyle, sevgisiyle, hilyesiyle Şemailiyle tezyin eylesin Amin, amin Allah'ım amin Şimdi şehitlerimiz Polis şehitlerimizden Başlamak üzere Ali Öztürk, Şahin Altmış, Soner, Yıldırım, Mehmet Tugal Serkan, sen, Oktay İzgi, Çağdaş Aslan, Sezgin Uludağ, Veysel Burak, Ergül, Cüneyt Bankur Tahsin Uray diye bir Yavrumuz 9 yaşında o da teröristlerin bıraktığı patlayıcı ile infilakı ile şehit olmuş. Bu polis şehitlerimizin ruhlerine vasıl olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah muhammedur resulullah Fi kulli lemhatin ve nefesin adedemâ vesihâhu Allah Allah Allah Ya Rabbi hediyelerimizi şu anda vasıl ile kabirlerini nura gark eyle haşer sabahına kadar yiyip bitiremeyecekleri kadar faziletlerle kabirlerini müzeyen eyle amin. kabir azabından muhafaza eyle amin. mahşerde Ya Rabbi sıratta mizanda en kolay muameleyi kendilerine nasip eyle Ya Rabbi. amin haçta şehit olanlar evet 8 şehit oldu bilmiyorum daha da artabilir mi yani 107 kişi de e biz tabi Türkleri Erol Karaağaçlı, Kadir Gökmen, Ramazan Özmen, Şükrü Karatepe, Metin Yazgan, Süleyman Eskiler, Yusuf Avcı, Mehmet Der ve tabi Gurbette ölen şehit ölür. E bir de ihramlıdırlar veya hacdadırlar. İhrama girmek üzere temettü yapıyorlarsa aradadırlar. Ama e, hacdadırlar. Hacca niyet etmişlerdir. Kıyamete kadar hacda sayılacaklar. Maşere hacda çıkacaklar. İhramlı ise ihramlı çıkacaklar. Evet onlar hakikaten mutlaka şehit oldular ve kazandılar. Öyle biz hüsrudan ediyoruz. Tabii diğer e, kişiler 107 kişiden geri kalanlar da şehittirler. Dünyanın hangi milletlerinden seler? Hepsiner er için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin nefesin. Adı Cemal ilmulllah Allah Allah Allah Ya Rabbi edii elemci vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle Amin ya Rabbi şefaat edecek makamda olanlar varsa şefaatlerine nail eyle Amin Allah'ım Amin Ve yine Adnan Menderes'in idamının yıl dönümü rahmetullahi aleyhin de ruhuna yanında şehit olan Fatin Zorlu Hasan Polat kanlı o kıymetli abilerimizin hep dedemin arkadaşlarıydılar, yakın tanışlarıydılar. Onların da ervahine hediyelerimiz vasıl olmak üzere bir tevhid bir şehadet. Ne diyorsun? Hele on gecelerde hele on günlerde yani. Ya Musa dedi. Gökler yerler. Neymiş dedi ya. Bir tevhid bir şehadet. Onun için aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammed abduhu ve resuluhu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli ve nefesin adedemâ şâehu ilmulllah Allah Allah Allah Allah eceli gelmiş olanlara hüsnü katime nasip eyle. Azar Hasan ölüm nasip eyle. Gelmeyen şahadet okum olanı müessereyle. Yaşayacak olanları elden ayaktan düşürme ya Rabb. Kimselere muhtaç etme ya Rab. Bizi de ya Rabbi ayaktan düşürerek yakınlarımızla bizi de imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım sen fazluluk emni hepimize afiyet ihsan eyle. Dinimize afiyet ver. Dünyamıza afiyet ver. Malımıza afiyet ver. Evladımıza afiyet ver. Eşlerimize afiyet ver. Dinimiz dünyamız hususunda afiyetini bize şamil eyle ya Rabbi. Her tarafımızı afiyetinle kapla ya Rabbi. Tüm belaları bizden defuraf eyle ya Rabbi. Vatanımızdan uzak eyle ya Rabbi. İslam vatanlarından uzak eyle ya Rabbi. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya! Huzurluğumuz, emniyetimizi sağlayan askerimize, polisimize yardım eyle ya Onlar bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle! Allah'ım sen Fazluk Kerem'inle, sana söz verdik, ibadet-ü taatınla, ehl-i sünnet itikadına sahip olarak neşretmeye, tebliğ etmeye, medrese kurup, talebe yetiştirip, hoca yetiştirip, bu dini bu memlekette, İslam vatanında payidar etmeye söz verdik ya Rabbi! bu sözümüze göre, bu sözümüzde durmaya bizi muvaffak eyle. Amin. Sebeplerini müyesser eyle. Amin. Ve bu sebepler üzerine ya Rabbi, senin vaadin haktır. Bu kafirlerin yaktığı ateşleri itfa eyle ya Rabbi. Amin. Ve fazl Keremle yaktıkları ateşlerde kendilerini ihraq eyle ya Rabbi. Amin. Ve bizi de bu belalardan, afetlerden vatanımızla, millet, memleketimizle bütün milletimizle beraber halas eyle ya Rabbi. Ankara'yı biz zaman halas eyle ya Rabbi. Amin. Gelecek seçimleri Ehli sünnetin zaferine vesileyle, Amin. ehli İslam'ın zafer nevesiyleyle. Yanlış yapacak adamları seçtirme ya Rabbi. Amin. Vatana millete zarar verecek adamlara vekillik nasip etme ya Rabbi. Amin. Bakanlık nasip etme ya Rabb. Allah'ım vatana, millete, ehli sünnete, dine, diyanete, Osmanlı ecdadımıza e, gönderdiği, bize bu emanet ettiği bütün kutsallara varis olacak, sahip olacak, e, layık olacak ehil olacak müslümanlar nasibeyle ya rab. Şiilerden, Vehhabilerden, uzantılarından, müslümanların içine girenlerin şerrinden muhafaza eyle. Kaderi inkar eden adamların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bunların adamlarını belediyelerden de ihraç eyle. Amin. Ve listelerden de ihraç eyle. Amin. Bu kaderi inkar eden adamların belasını bizden uzak eyle. Amin. Bunların narına yakma bizi ya rabbel alemi. Biz kadere iman ettik. Amen tüye iman ettik. Biz senin Kur'an'da hadislere iman ettik Mustafa İslamoğlu resmen diyor ki Sözünü koyalım internete hemen arkadaşlar bulsunlar Bir Kur'an varmış bir de sünnet varmış he Kim çıkarttı bu sünneti uydurdu Yok diyor sünnet diye bir şey Adam resmen hadisi sünneti tümden inkar ediyor Teke teke de çıkmış Hadi bir hadis okuyayım Kapak olsun diyor göya. bana kapak olsun. Neymiş bak ben hadislere inanıyor muymuşum inanmıyormuşum kendi ağzından dinleyeceksiniz. Kendi ağzından. Bizim sitede görün takip edin yarın. Kur'an var. Sünnet neymiş? Kur'an'ın yanında sünnet varmış he! Yok öyle bir sünnet. Bunu tümden inkar ediyor. Bir hadisi değil. Ya Rabbi bu adamların şerrinden bizi muhafaza et. Amin. Bu adamlar belediyelerde, kurban işlerinde, yalelerde, her yerlerde girmişler diye haberler geliyor. Allah'ım uykumuz kaçıyor, sinirimiz bozuluyor. Bu şiaya hizmet eden, batıla hizmet eden adamlara, bu müslümanları hizmet ettirme ya Rabbi. Amin. Fırsat verdirme ya Rabbi. Amin. Bunları her bulundukları sahada güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Kuvvetlerini imha eyle ya Rabbi. Ehli sünnete hizmet edecek derneklere, vakıflara yüzlerce binlerce var elhamdülillah. Sadece İsmaila'dan bahsetmiyorum. Ehli sünnete hizmet eden yüzlerce binlerce vakfımız var. Derneğimiz var. Bunca tarikat cemaatlerimiz var Türkiye'mizde. Allah'ım onları aziz eyle. onları payidar eyle. Onların cemaatlerini her işte muzaff eyle. Allah'ım yetkililerin kalbini ehli sünnete çevir ya Rabbi. Ehli sünnet olmayan müsteşarlara azade eyle ya. Halas eyle onlardan yarım. Yarabbi hiçbir iş verdirme onlara yarım. Yarabbi iç yüzlerini teşhir eyle yarım. Kurman olduğumuz i̇lhece Şerife hürmetine. Gelecek en büyük gün, her günü hürmetine. En faziletli gün, Arafe günü hürmetine. Allah'ım beş geceler hürmetine. Allah'ım üç geceler hürmetine. Allah'ım şumbarık on geceler hürmetine. Ay. Allah'ım bu duamızı bilakis seneye çıkmadan tahkik ya Amin. Amin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala al -i -i Buyurun. Allah'ımme Allah salli, salli ve sellim ve barik, ve barik. ala seyyidina Muhammedin, Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri, -habibil al kadri. azimil cahil. Ve alâ, ve, ve alâ âlihi ve sahbih, dualarımızın kabulü, hayırlı muradlarımızın husûlü için, kâinatın efendisinin rafzayı mübareke-i şu saatten mübarek kulaklarına arz olunmak üzere buyurun. es vesselam vesselâm, aleyke ya Resûlallah, es-salâtu es vesselâm, aleyke ya Habiballah, es-salâtu es Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillâ rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alâ aliyye sahbiyesselleme teslimen kethîrâ velhamdülillâ rabbil alemin Bir Ekim'de görüşmek üzere inşallah evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytir'in ashabının Tâbî'in Tâbî'in Tâbî'in Hazarat'ın Silisile-i ve bu gece bu celsede İsimleri okunarak Ruhlerine hediyeler göndermiş olduğumuz Cümlen vatner vahiycünel Fatiha